الحمد لله الذي هذانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هذانا الله لقد جاءت رسول ربنا بالحق قال الله عز وجل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلم تسليما صلوا على رسولنا محمد. الله على سيدنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد الله صلى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 لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين اللهم إنا أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن الدين وغلبة الرجال اللهم أنت عدودي وأنت نصيري بك أجول وبك أسول وبك أوقاتل حسبنا الله ونعم الوكيل اللهم زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا نعوذ بك من الأربع من علم لا ينفع وقلم لا يغشع وَمِنْ نَفْسِنْ لَا تَشْبَعْ وَمِنْ دَعْوَةِنْ لَا يُسْتَجَابُ لَهَا يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ Sadaqa Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Selamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allah'ın selamı, rahmeti, mevfireti, bereketi, hidayeti hepimizin üzerine olsun. Cenabı Allah Celle Celalihu cümlemize anlama, anlatma, yaşama, yaşatma kabiliyetini nasip ve miyeser eylesin. Allah-u azim Şan hakkı hak olarak tanıtırıp ona tabi olmayı, batılı batılı olarak tanıtırıp ondan uzaklaşmayı nasip ve miyeser eylesin. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Abdullah bin Amr radiyallahu anh'unun rivayet ettiği bir hadis-i şerifinde şöyle Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyururken işittim diyor. Müslim yani Müslüman o kimsedir ki diyor, Müslümanların elinden ve dilinden selamette olduğu kimsedir. Muhacir Rabbinin hoşlanmadığı şeylerden uzaklaşan kimsedir. Yani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Müslümanın, Müslüm, Müslüm olan, olan kişinin vasfını anlatıyor. Müslüman o kimsedir ki diyor, Müslümanların elinden ve dilinden selamette olduğu kimsedir. Muhacir kimdir? Rabbinin hoşlanmadığı şeylerden uzaklaşan kimsedir. İşte Muhacir hicretten geliyor. Yine başka bir hadis-i şerifte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Sa'id el-Hudri radıyallahu teala anhun rivayet ettiği bir hadiste Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki kim helal kazanır, sünnet ile amel eder ve insanları kendisinin kötülüklerinden güvende kılarsa o kişi cennete girer Bakın ne güzel kim helal kazanır, sünnet ile amel eder ve insanları kendisinin kötülüklerinde, güvende kılarsa bu adam emin, bu adam güvenilir, bu adamdan zarar gelmez, bu adam Müslümandır diyebilmişse bu insan, o kişi diyor cennete girer Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Ne güzel. Değil mi? allah Teala öyle bir güzelliği herkese nasip eylesin. Bize de inşallah o Diğer bir hadisi şeriften yine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmaktadır. Sufyan bin Süleym radiyallahu teala Anhu'dan buyuruyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Dikkat edin. İbadetlerin en kolayını ve bedene hafif geleni haber vereyim mi? Buyurun ey Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. İbadetlerin en kolayını ve bedene en hafif gelenini haber vereyim mi? Susmak ve güzel ahlattır. Susmak ve güzel ahlattır. Demek ki güzel ahlak bütün ibadetlerin başından geliyor. Yine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Enes bin Malik radiyallahu anhunun rivayet ettiği bir hadisi şerifte şöyle buyurdu. Mümin insanların kendisinden güvende olduğu kimsedir. Müslim Müslümanların elinden ve dilinden selamette kaldığı kimsedir. Muhacir kötülüklerinden, kötülüklerinden uzaklaşan kimsedir nefsimi elinden tutan zata yemin ederim ki kul komşularını kötülüklerinde kendini güvende kılmadıkça cennete giremez. Kul komşularının kötülüklerinde. Mesela komşuları şöyle diyecek. Yani şu insan emindir. Bu insan Müslümandır. Ondan zarar gelmez. O emniyeti o insanlara vermiş olacak yani. Bu işte gerçekten bu Müslümandır. Emindir güvenilir. İşte bu kimse, kimse diyor, efendim böyle oldukça diyor, o güveni verdikçe diyor, o kişi cennete girer. Diyor. Yine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, Cabir bin Abdullah'ın rivayet ettiği bir hadisi şerifte, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Hangi İslam faziletlidir diye sordu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki Müslümanları elinden ve dilinde selamete kılanın ki yani İslam'ın hangi yönü faziletlidir? Müslümanları elinden ve dilinden selamette kılanın ki yani Kim Müslümanlar onun elinden emin olabiliyorsa Dilinden emin olabiliyorsa O kişi selamettedir diyor Bu hadiste soran kimsenin murat ettiği İslam'ın en faziletli tarafını hangisidir diye sormuştur Nitekim Müslüman rivayetinde Müslümanların hangisi daha faziletlidir diye sorulduğu Varit olmuştur Yani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Faziletli, Allah Resulü'nden faziletli hasreti sorulmaktadır. Yine bu hadiste iman artar ve eksilir diyen kişi için bir delil mevcuttur. Hani bu diyorlar diyorlardı ya, iman artar ve eksilir. Mesela şimdi neden iman artar ve eksilir? Eğer bir insan komşusuna, Efendi Müslümanların elinden, dilinden, kendisine, diğer insanlara selamette kıldığı bir güveni vermişse, o kişinin imanı vardır demektir. Artmıştır demektir. Eğer yoksa eksilmiştir demektir. Bu çok önemli yani. Evet böylece Müslümanların İslam'a bağlı sıfatlarından bazılarının birinin diğerine göre daha faziletli olabileceğini sabit etmektedir. Evet. Şimdi kaldığımız yerde devam ediyoruz. Yine Allah nasip ederse inşallah bu bitecek. İmam Ahmet bin Hamber'in akidesiyle ilgili tevhid hakkındaki görüşleri tabakatul hanabileden şöyle denir İmam Ahmed'e tevekkül hakkında soruldu. Halktan gelecek olandan ümidini kesmektir diye cevap etti. Mesela şimdi birisi tevekkül nedir diye sorarsa aynen imamın vermiş olduğu cevap gibi cevap vermemiz lazım. Halktan gelecek olandan ümidini kesmektir. Niye tevekkül ediyorsun? Niye dayanıyorsun? Seni yaratan birine mesela dayanıyorsun ona güveniyorsun ki efendim diğer insanlardan ha bunlardan bana gelsin gelmesin ama benim dayandığım bir dayanık var. El-Mihne adlı kitapta İmam Ahmet şöyle der, Allah hale hazırda mütekellimdir, konuşandır. Kur'an Allah'ın kelamı olup hiçbir şekilde mahluk yani yaratılmış değildir. Allah kendisini vasfettiğinden fazla bir şeyle vasfedilmez. Yani Cenab-ı Hak kendisini nasıl vasfettiyse vasfedilenin aynısıyla vasfedilir. Daha fazlasıyla edilemez. İbn-i Ebi Yala Ebu Bekir el-Merzevi'de naklediyor. Ahmet bin Hanbel'e Cehmiye'nin sıfatlar Allah'ı görme, İsra ve Arş hakkındaki inka, hadisleri inkar ettiklerini sordu. Bu hadislerin sahih olduklarını söyledikten sonra şöyle dedi. Ümmet bunu kabul etmiştir. Haberler geldiği gibi geçerlidir. Onlar istediği kadar et. Onlar inkarinde ne değer biçirir ki? Evet. İmam Ahmet bin Hanbel'in oğlu Abdullah es Sunne adlı kitapta babasına rivayet ediyor. Kim Allah'ın konuşmadığını zannediyorsa o kafirdir. Çünkü mütekellimdir. Allah'ın mütekellim sıfatını ne yapmıştır? İnkar etmiştir o zaman. Evet. Ancak biz bu konudaki hadisleri olduğu gibi rivayet ediyoruz. Yani bu konuda hadisler nasıl gelmişse, ne şekil gelmişse, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'de nasıl bize ulaşmışsa öyle rivayet ediyoruz diyor. El-Alka'i Hambel'den diyor, eş-Şeybani rivayet ediyor. İmam Ahmed Ahmed'e Allah'ı görme hakkındaki hadisleri sordum. Bana şöyle cevap verdi. Bu hadisler sahihtir. Bunlara iman ettiğimizi ikrar ederiz. Biz Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den iyi bir isnad ile rivayet edilen her şeye iman edip ve ikrar ederiz. İbnü Cevzi, İmam Ahmed bin Hanbel'in müsaddede yazdığı mektupları rivayet ederken şöyle zik eder. Allah'ı onun kendisini vasfettiği gibi vasfederiz. Allah'ın kendisini vasfettiği, kendisi hakkında nefret de siz de nefret edin. Yani Mevla nasıl kendisini vasfettiyse, nasıl kendisini vasıflandırdıysa o şekil vasıflandırın. Nasıl kendisini neden mesela neye karşı ne gittiyse, siz de onu ne yedin. İmam Ahmet Errad, Erraddül Alal Cehmiye adlı kitabında şunları yazılıdır. Cem bin Safran kendisini kitabında ve Resulünün sünnetinde vasfettiği gibi vasfedenden kimsenin müşebbiheden sayılıp kafir olduğunu zannediyor. Onlar diyor, cehmiyeler öyle diyor. Cembin bin Safvan. İbn-i Derru ala taarudil aklı ve nakıl adlı kitabında, İmam Ahmed'in şu sözünü naklediyor. Biz Allah'ın arşın, arşı üzerine dilediği keyfiyette, hadsiz tüm vasfedicilerin vasfının ulaşamayacağı ve ona had çizemeyeceği bir halde olduğuna iman ediyoruz. Bakın, başkaları ne diyordu? ibn Teymiye böyle demiştir diyor. Halbuki hiç al alakası yok. Biz diyor yani Allah mesela kendisini nasıl mesela onun keyfiyetini biz bilmeyiz diyor. Hadsiz tüm vasfedicilerin vasfının ulaşamayacağı ve ona bir had çizemeyeceği bir halde ona iman ediyoruz. Vardır. Ama nasıllı bilmeyiz. Allah'ın sıfatı ondandır ve onundur. O kendisini vasfettiği gibidir. Onu gözler idrak edemez. İbn Abi Ali İmam Ahmed'den şöyle rivayet ediyor. Kim ahirette Allah'ın görülmeyeceğini zannediyorsa o Kur'an'ı yalanlayan bir kafirdir. Çünkü Kur'an diyor ki göreceksiniz diyor. Evet. Yine İbn Abi Ali Ahmed bin e, Hanbel'den babama Allah diyor Musa'ya ses ile konuşmadı diyen topluluk hakkında görüşünü sordum. Bana Allah Musa ile Musa ile ses ile konuştu sesli konuştu. İşte hadisler. Yani hadisler bunu gösteriyor. Biz bunları bize geldiği gibi rivayet ediyoruz. El Alkay Abdus Samud Abdus Samet Malik El Atar'dan rivayet ediyor. Ahmet bin Hanbel'i şöyle söylerken duydum: Kur'an Allah kelamıdır mahluk değildir. Sakın mahluk değildir demekten zaaf duyma. Zira Allah'ın kelamı ondandır. Ondan olan hiçbir şey de mahluk değildir. Kader hakkındaki görüşlerine gelince i̇bn Cevzi Ahmet bin Hambel'in müseddede yazdığı mektupta şöyle rivayet ediyor. Kaderin hayrına, şerrine, tatlısına ve acısına iman eder. Kader nedir? Ancak budur. Yani acı da olsa, hayırlı da olsa, şer de olsa bir müminin o efendim başına gelecek olan şeyine takdir göstermesi lazım. Teslim olması lazım, iman etmesi lazım. El-Halal Ebu Bekir el-Merzevi'de naklediyor. Ebu, Ebu Abdullah'a Ahmet bin Hanbel'e kader hakkında soruldu. O da hayır ve şer kulların üzerine takdir edilmiştir dedi. Hayır ve şerri Allah mı yaratmıştır diye sorulunca evet Allah takdir etmiştir dedi. Ama Allah şer taraftarı değildir. gider. Şerri kur, kul işlerken işlediğiyle ortaya çıkarır. Evet. Es-Sünne adlı kitapta şu rivayet vardır. Kaderin hayri ve şerri azı ve çoğu, açığı ve gizlisi, tatlısı ve acısı, iyisi ve kötüsü, ilki ve sonu Allah'ın hükmüydedir. Yani bunların hangisi olursa olsun, Allah'ın hükmü olmadan, onun rızası olmadan, onun dileği olmadan, onun yazgısı olmadan bir şey olmaz. Evet. Kullarının üzerine kaderini takdir etmiştir. Hiç kimse Allah'ın meişyetini yani dilemesinin önüne geçemez ve onun kazasını da aşamaz. Dedir. El halal Muhammed bin Harun'dan Ebu Ebu Haris'ten naklediyor. Ebu Abdullah şöyle diye söylerken duydum. Allah Teala itaati ve günahları takdir ettiği gibi hayrı ve şeri de takdir etti. Kim Allah katında said olarak yazılmışsa o mümindir. Kim de şaki olarak yazılmışsa o da kafirdir. İmam Ahmed'in oğlu Abdullah diyor ki Ali bin Cem babama kadercilikle konuşanların kafir olup olmadıklarını sordu. Babam da eğer ilmi inkar ederse, yani Allah yaratmayıncaya kadar alim değildi derse, Allah'ın ilmini inkar etmiş ve dolayısıyla kafir olmuş olur. Eğer böyle derse böyledir. Yine İmam Ahmed'in oğlu Abdullah diyor ki, bir keresinde babama kadercinin arkasında namaz kılınıp kılınmayacağını sordum bana eğer bunun için insanlarla çatışıyor ve ona davet ediyorsa ardında namaz kılma. Yani bunu mücadele haline getiriyor. İlla kılacaksınız, yapacaksınız diye bunu mesela böyle bir mücadele haline getiriyorsa kılma. İman hakkındaki görüşleri. Ebu Yala Ahmet bin Hanbel'den rivayet ediyor. İmanın en faziletli hasleti Allah için sevmek ve Allah için bozetmektir. etmektir. İşte buraya iyi dikkat etmek lazım. Şimdi ben bir şeyi severken neye göre seviyorum? Buğz ederken ne için buğz ediyorum? Nefsime göre mi seviyorum? Nefsime göre mi boz ediyorum? Severken Allah için sevmek, boz ederken Allah için boz etmek. i̇bnül Cevzi Ahmed bin Hanbel'den naklediyor. İman haberde geldiği gibi artar ve eksilir. İmanı en olgun olan mümin ahlakı en güzel olandır. Bakın. İmanı en olgun olan mümin ahlakı en güzel olandır. El-Halal Süleyman bin eş-As'tan rivayet Şöyle dediğini rivayet ediyor. Ebu Abdullah dedi ki namaz, zekat, hac ve bir yani iyilik imandandır. Günahlar imanı eksiltir. Yine Abdullah naklediyor. Babama iman söz ve ameldir. Artar ve eksilir diyen fakat istisnada bulunmayan mürciye midir? diye sordum. Bana umarım ki mürciye değildir dedi. Daha sonra şöyle cevap devam etti. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin kabir ehli için söylediği inşallah biz de yetişeceğiz hadisi istisna yapmayan kendi aleyhine döner. İnşallah. Yani inşallah biz de sizin arkanızdayız. Sizinle beraber geleceğiz. Siz bizden önce gittiniz. Allah sizi ve bizi affetsin şeklinde eğer bunu söylemese kendi aleyhine döner diyor. Abdullah dedi ki babama Allah rahmet etsin. İrca hakkında soru, sorulurken duydum. Dedi ki iman söz ve ameldir. Yani o ircanın mesela ne olduğunu sorunca o diyor iman söz ve ameldir artar ve eksilir. Kişi zina ettiğinde, şarap içtiğinde imanı eksilir. Sahabe hakkındaki görüşleri. Es-Sünne adlı kitapta İmam Ahmed'in şöyle dediğini rivayet edilir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ashabının hepsinin iyiliklerini saymak ve kötülüklerden söz etmemek aralarında çıkan anlaşmazlıkları körüklemek de sünnettendir. Körüklememek de sünnettendir. Bakın buraya dikkat etmek lazım. Allah Resulü'nün ashabından herhangi birine dil uzatan kimse, müptedi yani bid'at ehli olup pis ve kaba bir rafızidir. Allah onun nafile, ne nafilesini ne farzını kabul etmeyecektir. Onların sevgisi sünnettir. Sahabeyi sevmek sünnettir. Onlara dua etmek Allah'a yakınlıktır. Onlara tabi olmak vesiledir. Onların eserlerine, ilimlerine, güzel amellerine uymak da fazilettir onlar olmasaydı, onlar bize ulaştırmasaydı kimin eliyle biz ulaşabiliriz ki? Daha sonra şunları söyledi. Hiç kimsenin onlardan herhangi birisinin kötülüğünü söyleyip onları yaralamaya ya da ayıp rahip eksik görmeye hakkı yoktur. Kim böyle yaparsa sultana onları cezalandırmak vacip olur. Halifeye. Böyle bir kimselerin bağışlanmaları da caiz değildir. Sultan onu bağışlamamalı. Halife onu bağışlamamalı, onu cezalandırmalı. Sen neye dayanarak mesela onlara dil uzatıyorsun? Bunlar ümmetin yıldızlarıdır. İbnul Cevzi İmam Ahmed'ten müsaddede yazdığı mektuplar şöyle rivayet etmiştir. Ebu Bekir, Ömer, Osman, Ali, Said bin Said, Abdurrahman bin Af, Ebu Ubeyde bin Er Cerrah, Allah hepsinden razı olsun. Allah Resulünün cennetle müjdelediği sahabelerdir. Biz de onlara cennetlik olduğuna iman ederiz. Geçen sizin o sorduğunuz sorunuzu işte bir bir nevi cevabı da buradan yine gelmiş oldu. Yani orada mesela bir şeyi eğer Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bunlar cennetliktir demişse başkasının bizi ilgilendirmez. O inkar eder. E o inkar etti diye biz de inkar edecek durumda değiliz yani. Anlatabiliyor muyum? Abdullah anlatıyor. Babama imamlar hakkında sordum. Bana Ebu Bekir, Ömer, Osman ve Ali'dir dedi. Yine Abdullah rivayet ediyor. Abdullah şey e, Ahmet bin Hanbel'in oğludur. Babama Ali'nin halife olmadığını söyleyenleri hakkında sordum. Dedi ki, bu çok kötü ve deli saçması bir sözdür. i̇bn Cevzi İmam Ahmet'den rivayet ediyor. Hilafeti Ali için sabit görmeyen kimse affedersiniz evindeki eşekten daha sapıktır. Nasıl sen ona mesela çok görebilirsin. Ebu Yala Ahmet bin Hammed'den rivayet ediyor. Ali bin Ebi Talib'in Dördüncü halife olduğunu kabul etmeyen kimseyle ne konuşun ne de nikah yapın. Bakın çok dikkat dikkat edin bak buraya. Mesela hani bazen mesela insanlar da diyorlar ya, Alevilerle evlenmeyin. Aslında mesela niye Ehli Kitap evlenilir de Alevilerle niye evlenilmesin? Yani eğer onlar Hazreti Ali'nin dördüncü halife olduğunu kabul etmiyorsa, Onlarla konuşmayın diyor nikah da yapmayın çünkü o nikah neticesinde birçok mesela farklı şeyler ortaya çıkabilir mesela efendim tartışmalar çıkar efendim akide bozukluklar ortaya çıkar nihayetinde çok şeyler olur yani Onun için Hazreti Ali'nin diyor Ali bin evli Talib'in dördüncü halife olduğunu kabul etmeyen kimseyle ne konuşun ne de nikah yapın bugünkü Aleviler Aha biz işte Hazreti Ali'dir Ali'ye tabiiz diyorlar ama zerre miktar Hazreti Ali'nin yolunda değiller yani. Namaz kırmıyor ben Hazreti Ali'ye tabiyim diyor. Oruç tutmuyor Hazreti Ali'ye tabiyim diyor. Ben bir tane bir tarihte birisine var bizim aşağı 60 yaşlarında belki bizden daha yaşlı büyük Efendim birisine ben şey yaptım baktım namaz kırmıyor ben Aleviyim dedi. Dedim sen Aleviysen Hazreti Ali'ye tabi olduğunu söylüyorsun. Hazreti Ali camide vurdular. Sen niye namaza gitmiyorsun? Namaz kılmıyorsun? Hazreti Ali camide vurdular diye biz kılmıyoruz diyor. Hz. Ali'yi niçin camiye vurdular? Allah'a ibadet ederken vurdular. İbadet sen de madem ki ben Ali'ye tabiim, Hz. Ali'ye tabi'yim diyorsan o zaman onun kıldığı namazı kılınma, kılman, kılmak zorundasın. Evet. İbn-i Ebu Bekir el-Merzevi'den rivayet ediyor. Ebu Abdullah şöyle söylerken işittim. Kim kelamla uğraşırsa felaha ermez. Kim kelamla uğraşırsa cemiyeye kayması kaçınılmazdır. İbn-i Ahmet bin Hamel'de rivayet ediyor. Kelamcı asla felaha ermez. Kelama bakıp da kalbinde hidayet bulunmayan kimse yoktur. Herevi İmam Ahmed'in oğlu Abdullah'tan şöyle rivayet ediyor. Babam Abdullah Yahya bin Hakana bir mektup yazarak şöyle dedi. Ben kelam sahibi mi tekelim değilim ve kelamın da herhangi bir değeri olduğunu zannetmiyorum. Allah'ın kitabı ve Resulünün sünnetinden başka bir şey kabul etmiyoruz. Bunun dışında bir şey söylemek de hoş değildir. İbnü'l-Cevzi Musa bin Abdullah et sizden rivayet ediyor. Diyor ki: Ahmet bin Hanbel de şöyle, şöyle derken duydum. Kelamcılarla oturmayınız, sünneti savununuz. Sünnet çok önemli. Şimdi sünnet derken bazıları her şey mesela sünnet olduğunu zanneder. Sünnet derken Allah'ın kanunu demektir yani. O sünnetin içinde sünnet olan şey de var, farz olan da var. Yani peygamber yoluyla Efendim onun nakliyle onun diliyle onun efendim söylediği sözleriyle kavliyle fiiliyle hareketiyle ortaya çıkan her şeyin adı sünnettir. Sakal da bunun gibi, giyim de bunun gibi, diğer şeyler de bunun gibi. İşte bir kısım şey var sünnettir, bir kısım şey var mübah olmuştur, bir kısım şey var vaciptir, bir kısım şey var farzdır, bir kısım şey var efendim va vacip olarak, mübah olarak kalmıştır. Yani sünnet derken bunların tamamını kapsıyor yani. Niye diyoruz önce Kur'an Önce Kur'an çünkü Allah kelamı. Ondan sonra sünnet, peygamberin Sünnet, hadisleridir, fiiliyatıdır, hareketidir, suskunluğudur, ikrarıdır, tavsiyesidir, nasihatıdır, vaazıdır. Bütün yani onun her yaşayışı sünnetin hükmü içindedir. Evet. İbn-i Batt'ta haris Es-Saiğ'dan rivayet ediyor. Kim kelamı severse kelam onun kalbinde çıkmaz ve böylece kelamcıların felaha erdiğini göremezsiniz. Yine Abdullah, yine İbni Bat'ta Ubeydullah bin Ahmet'ten rivayet ediyor. Babam bize şöyle nasihatte bulundu. Sünneti terk etmeyiniz. Hadisle Allah size pek çok hayırlar verir. Siz, siz olun sakın cedel ve tartışmaya girmeyin. Çünkü dinde cedel ve tartışma haramdır. Girmeyin. Zira kelamcı felaha kavuşamaz. Kelamcı ne yapar? Tartışma Tartışır. Onu tartışır, bunu tartışır, o itikadı tartışır, bunu her şeyi tartışır. Evet. Çünkü kelam hayra davet etmez, ne kelamı ne de cedeli seviyorum. Sünnete sarılın, sahabenin eserine uyun. Kendisine sinden yararlanacağınız fıkı elde ediniz, kalpleri, sapkınların ve riyakarların kelamlarını terk edin, cedelleşmeyin. Biz bizden öncekilerin böyle bir şey sözlerle hiçbir alakalar olmadığını gördük, onlar kelamcılardan kaçınırlardı. Kelamcılığın sonu hayır değildir, Allah bizi ve sizi fitnelerden korusun. Bizi ve sizi de helak, helak etmekten beri kılsın diye bir dua yapıyor burada. İbn-i İmam Ahmet'den yine rivayet ediyor. Kelamı seven bir kimseyi görürsen ona karşı dikkatli ol. Bu her asır için geçerlidir. Kelam mesela dinde bir tartışma. Mesela genelde daha çok bu efendim işte akaid ilimlerinin etrafında dönüp dolaşan işte efendim mesela yani kelam kelime olarak konuşma manasıdır. Mesela buradaki kelam tartışma, cedelleşme efendim işte akaitler üzerine konuşma, şeyler üzerine şey yapmak o şeyle ilgili mesela sözlüklere bakın e, Şamil İslam, İslam Ansiklopedisi'nin kelam bölümüne bakın daha geniş teferruatlı şeyleri bulabilirsiniz orada. İşte onun için yani gereksiz bir şekilde bütün dini meseleleri terk ederek efendim gerekli gereksiz şeylerle tartışıp vakit geçirmek. Evet. Şimdi, şimdiye kadar anlatılan şeylerin tabii burada efendim meseleyi noktalıyoruz inşallahürahman. Bu konu bitmiş oldu. Yani burada görmek istediğimiz dört imamın da aynı akidede ittifak ettikleri yalnız aralarında bir meselede ihtilaf ettiğini açıkça görmüş olduk. O mesele de neydi? İmam Ebu Hanife Hazretleri'nin iman hakkında yapmış olduğu farklı tanım nedeniyledir. Yani farklı yani tanımı farklı yapmıştır. Yani o yine o da kabul etmiştir. Daha sonra da bu düşüncesinde vazgeçtiği de rivayet edilmektedir. Müslümanları tek söz üzere birleştirecek ve onları dinde ayrılığa düşür, düşmekten kurtaracak olan akide işte budur. Çünkü bu akide Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetinden alınmadır. İnsanların ne yazık ki çok azı imamların akidesini, akidesini hakkıyla bilmez. Bakın bugün dikkat edin adam tabi olduğu imama, akidesini bilmiyor. Akidesine tabi değildir. Adam ben Ebu Hanife'nin mezhebindeyim diyor. Ebu Hanife'nin itikad ettiği itikadı inanmıyor. Şafii'nin mezhebindeyim diyor. Yine aynen öyle. Hanbeli'nin mezhebindeyim, diyeyim. yine öyle. Yani bir eğer bir Müslüman mesela bir konuda bir imamı mesela ibadet yönünde taklit ediyorsa, akayet yönünde de onu, onun akaydını benimsemesi lazım. Çünkü onların akaydını biz bilemezsek, onların mesela nasıl inandıklarını bilmezsek, o zaman sapmış oluruz. Yapmış olduğunuz ibadet, ibadetler de boşa gider. Evet. Kur'an kıraatından başka insanlardan farklı bir şeyler söyledikleri kanaatleri yayıldı. Onlar Allah'ın vahyi boş yere indirdiğini mi zannediyor? Yani mesela diyelim bir insan efendim kalkıp da bir efendim imam imamların tabi olduğu imamların efendim işte e, şeylerini mesela e, işte fıkıh fıkıh yönünü eline ele alıp da akaidini bir kenara bırakırsa ne o zannediyor ki vahiy boşuna, boş yere inmiştir. Allahu Teala kitabında şöyle buyuruyor. Bu ayetleri saf akıl sahibi olanlar derinliğine düşünüp hatırlasınlar diye sana indirdiğimiz mübarek bir kitaptır. Demek ki Allahu Teala bunu kime hitap ediyor? Saf akıl sahipleri olanlara. Diğer bir ayette, o alemlerin Rabbinden indirilmedir, onu apaçık bir Arap lisanı ile uyarıcılardan olman için senin kalbine cibril indirmiştir. Önceki ayet, ayet Sad suresinin 29. ayeti, şimdi okuduğum ayet, Şuara suresinin 192. ve 195. ayetleri. Biz onu apaçık bir Kur'an olarak indirdik, umulur ki akıl erdirirsiniz. Yusuf suresi ayet 2. Allah Teala kitabını ayetleri düşünülsün ve üzerinde tefekkür edilsin diye indirmiştir. O kitabı kitabı insanlar akletsin diye Arapça bir lisan ile indirdi. Mesela diyelim ki bizim dilimiz Türkçedir. Eğer bizim dilimizde olmayan bir kitap bize gelseydi. Mesela mesela efendim Türkçe değil de bir efendim Fransızca bir efendim kitap gelseydi, Kur'an gelseydi bize. Biz demeyecek miydik ya? Biz zaten Fransayı Fransızcayı bilmiyoruz ki. Niye bu kitap bize geldi? E o günkü Araplar da öyle diyeceklerdi. Diyeceklerdi ki, yani bizim dilimiz Arapçadır, Allahu Teala niye efendim başka bir dili indirdi? İşte Cenab-ı Hak yolun önünü kapatmak için diyor, efendim biz diyor Arapçayı üzerinde tefekkür etsinler diye onların lisanıyla indirdik. Zira, Kur'an'ın indiği toplumun diliyle kolay anla kolayca anlaşılacak bir şekilde inmesi, Allah'ın irade ettiği bir hikmetin gereğiydi. Eğer, Anla, eğer sağlam bu şekilde sağlamamış olsa mesela anlamı anlaşılacak bir şekilde indirilmemiş olsaydı boş yere indirilmiş ve bir yarar sağlamış ol, olmazdı. Mesela düşünün. İngilizce mesela bir efendim Kur'an gelseydi e biz İngilizceyi bilmiyoruz, talimde görmedik. Anlamıyoruz da. E o zaman o inen kitabın yani niçin indi biz niye nerede kavrayabilirdik ki? Kur'an da bunun gibidir. Yani Kur'an kavranılsın, düşünülsün, hayata geçilsin, yaşansın, kanun kitabı haline getirilsin diye indirilmiştir. Yoksa okurafa koy, efendim şeyin e, e, dediği gibi Mehmet Akif Ersoy'un mübareklerin, Allah gani gani rahmet eylesin. Ya açar bakarız Nazmi Celil'in yaprağına ya üfler geçeriz bir ölünün toprağına. İnmemiştir hele Kur'an bunu hakkıyla bilin ne mezarlıkta okumak ne de fala bakmak için. Yani e şimdi düşünün biz şu anda ne yaptık? Biz o Kur'an'ı mezarlık kitabı haline getirdik. Hasta kitabı haline getirdik. Kur'an hasta kitabı değil diri kitabıdır. Ölü kitabı değil diri kitabıdır. Onun için tamam hastaya okunmaz, ölüye okunmaz demiyoruz. Yani illaki okunan her şeyin sevabı mutlaka bir yere Cenab-ı Hakk'ın dilediği şekilde varır. Ama Kur'an'ın asıl amacı bu değildir yani. Mesela düşünün Kur'an mesela bize bugün 70-80 senedir efendim bizim ülkemizde Kur'an rafa kaldırıldı. Neye göre mesela Kur'an'ın efendim şu anda yaşıyoruz. Kur'an'ın ibadet bölümlerini yapın, diğerlerine karışmayın. Mesela 32 farz dediğimiz bazı farzlar var. Bu farzlar 30 İslam dinim 32 farzdan ibaret olan bir din değil ki. Bu 32 farz ibadetlerle alakalı farzlardır imanla, imanın şartı, İslam'ın şartı namazın, abdestin, kustum mesela bunların şartlarının içine kapsayan farzlardır. E bunun dışında ticaretin farzı olanı var, mübah olanı var, efendim nikahın farzı olanı var, alışverişin var, efendim işte bir takım mesela bizim şey yapmadığımız birçok ferahis ilminin farziyeti var. Yani hep bunlar birçok mesela farzlar rafa kaldırılmış, bir takım bazı farzlar sadece önümüze bırakılmış. E bu da Cenab-ı Hak ne diyor? Siz Kur'an'ın bir kısmına inanıp da bir kısmını red mi Bunu kimsenin yapma hakkı yoktur. Ya, evet. Onun için böyle bir durumda inmiş olduğu halde harflerden başka bir şey ifade etmezdi eğer böyle inseydi. Böyle bir söz sahabe, tabiun ve onlardan sonra gelen imamların akidesine karşı işlenmiş bir cinayet olup suçları olmadığı halde onlara atılmış bir iftira olurdu vahyin naslarının av ka anlamını kavrayan onlardı. Çünkü onlar nübüvvet asrına daha yakındırlar. Bu sahabe kim? Mesela en çok nübüvvet asrına kim yakındı? Onlardı. Ee, bu yüzden onlar daha iyi fık ederler. Daha iyi anlarlardı. Belki de insanlar arasında bu şerefe en layık olan onlardır. Onlar Allah'a Kur'an ve sünnetten elde ettikleri delillerden ilerle ibadet ederler. Bakın dikkat buyurun. Onlar Allah'a Kur'an ve Sünnet'ten elde ettiği delillerle ibadet ederler. Nitekim imamlar da aynısını söylemiyorlar mı? Onlar da demiyorlar mı? Mesela bizim delillerimizi, bizim efendim hangi ayetten, hangi sünnetten aldığımızı bilmeden bizi taklit etmeniz helal değildir demiyorlar mı? Evet. Belki de onlar insanlar arasında bu şerefe lay en layık olanlardır, onlar Kur'an ve sünnetten elde ettikleri delillerle ibadet ederler ve bunun anlamını fık ederlerdi, anlarlardır. Bunu Allah'ın indinden inmiş bir şeriat ve akide olarak kabul edip amel etmişlerdir. Onlar Rablerine giden yolu bilip de kendisine ibadet ettikleri o mabudu kemal sıfatlarıyla bilemez, akledemez bir halde olamazlar. Kısacası dört imamın akidesi Kur'an ve sünnette varit saf ve berrak kaynaktan gelen içinde karışıklık, tevil, tatil, teşbih, temsil bulunmayan sahih bir akidedir. Mütealâ, muatila ve müşebbihe bunlar bâtıl fırkalardır. Allah'ın sıfatlarını sıfatlarını anlayamamışlardır. Onlar haşa Allah'ın mahlü sıfatlarını mahluk mahlukatın sıfatlarını düşünmeden kavranamayacağı zanında olanlardır ve bu şekilde onlar böylece efendim böyle iman etmişler. Ondan dolayı bizim de mesela önümüzdeki en güzel delilimiz, en güzel yapmamız gereken, efendim işte o mübarek zatların gittiği yolu güzel bir şekilde takip ederek onların çığırından ayrılmamak. Evet. Şimdi 32 farz konusu üzerinde biraz duracağız inşallah. 32 farz dediğimiz zaman, mesela bu önce farzı bilmemiz lazım. Farz nedir? Farz yapılması dinen kesin olan olarak emredilen işlere farz denir. Yapılması dinen kesin olarak emredilen işlere farz denir. Farz, farzlar subutu ve delaleti kesin bir olan ayet ve haris delillerine dayanır. Farzlar neye dayanır? Yani gerek subutu yönünde, sabitliği yönünde, gerek delalet ettiği yönde, yani o yaklaşıldığı yönde kesin olan ayet ve hadise, hadis delillerine dayanır. Farzın hükmü bu kadar kuvvetlidir. Farzı ifa etmek sevabı, terk etmek ise azabı gerektirir. Ya şu farzdır, ben bunu yapmasam ne olur? Ne olur dediğin zaman azap görür. Çünkü farzın terki, azabı gerektirir. Bu çeşit emirleri inkar eden dinden çıkar. Din, ya farz neymiş ki? Ne olur ki ya? Ben namaz kılmasam ne olur? Ya bu, bu bu efendim 20. asrın gericilerin işidir. İşi olmayanların işidir. Veya işte efendim millet ayağa çıkarken siz kalkıp namazla mı uğraşıyorsunuz? Bu asırda bizim şeriat din bu asra geçerli olmaz. Bak bu da farzdır. Şeriat da farzdır. Din bu asra geçerli olmaz. Bu asrımıza hitap edemez. Efendim işte şeriatın hükümleri bu asrımıza gericiliktir, yobazlıktır demek. Bu da insanı direkt hiç kesintisiz yani bir şekilde yorum yapılmadan kafir yapar onu. Öyle. Tabii ki. Tabii Tebet etmediysek yani ne namazları kılınır ne oru... hiçbir şey kabul edilmez Allah katında. Evet iman temizlik ve ibadet konularından her ergin ve akıllı Müslümanın fert olarak yerine getirmek zorunda olduğu farzların sayısı 32 olarak meşhur olmuştur. Tabii bu dediğimiz gibi bu 32 olarak meşhur oldu ama bizim Türkiye'de meşhurdur. 32 İslam 32 farzdan ibaret değildir ki ancak İslam'ın bütün emirleri bunlardan ibaret olmayıp medeni, İslam medeniyetiyle ilgili farzlar var, borçlar borçlarla ilgili farzlar var ticaret, ceza hukuku ve buna benzer daha çok bu konularda efendim gereken farzlar vardır emribil maruf neyyanıl munkar gibi 32 farz iman, İslam, abdest gusul, teemmüm ve namaz konularına aittir bu 32 farz dediğimizde 32 farz dediğimizde aklımıza bu gelir. Yani imanı konuları, imanın kaç şartı, İslam'ın, abdestin, gusul ve temimin. Bunun efendim konulara yani bu 32 farz bu konuları içerir. E halbuki bakın şimdi biz mesela 32 farz deyip geçiyoruz. Hemen basitten sayıyoruz. Halbuki o, o basitten saymadan eğer o konular üzerine, iman üzerine durulsa emin olun belki o iman konusunu senelerimizi alan meselelerle bitiremeyiz. Sadece iman konusu. İmanın şartlarında mesela efendim diyelim İslam konusunu işlersek mesela ders olarak aylarımızı alır, yıllarımızı alır. Abdest, gusul, teyemmüm ve bunlarla mesela bunlar tabi hepsinin teferruatları vardır. Biz şu anda teferruatlar üzerinde değil sadece bu 32 farzın dayandığı deliller nedir? Allah nasip ederse bu ilerideki derslerimizde ana çizgileriyle İslam fıkı, onu olmayan hemen yanındaki şeyini flaşıyla alabilir. Gerçi hepinizde var. Bir tek Mustafa Efendi de yoktur. Sizde var. Gördün mü o kitabı? Ana çizgileriyle İslam fıkhı. Sizde de var baba, sizde de var. O, o kitapta Allah nasip ederse ders yapacağız inşallah bundan sonra. Onu aşağı yukarı yazdık. İşte artık Mevla ne kadar dilerse, dilediği kadar, gücümüzün yetebildiği kadar, onu e, efendim ders ders işleriz, konu konu işleriz. Yine dediğimiz şekilde mesela, gene böyle bir saat efendim o konuda, o konu üzerinde efendim anlatmak, ardından müzakere. Zaten konu konuyu çıkartır. Mesela bir abdest konusunu işleriz. O abdestle ilgili mesela çıkar, orada bir şey, şey soru çıkar, o, öbür tarafta başka bir şey çıkar. Yani müzakere çok şey ortaya çıkartıyor. Evet. Şimdi burada biz otuz iki farzı dedik bu 32 farz neden ibarettir? İman, İslam, abdest, gusül, temin ve farz namazlarına aittir. Bunların 7 maddede açıklamaya çalışacağız diyor. 1. İmanın şartları. 6 tane olup Cibril hadisinde şöyle ifade edilmiştir. İman Allah'a, onun meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, ahiret gününe, hayır ve şeriyle kadere inanmaktır. Bu hadisi Buhari iman babanın evet iman bölümünün 37. babında, Müslim'de iman babının, birinci, iman e, e, babının, birinci babından bunu kaydetmiştir. Bu Cibril hadisi dediğimizde, geçen anlatmıştım, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, sahabesiyle beraber otururken, bembeyaz, efendim, bir elbiseyle, efendim, elbiseli birisi geldi. Onların arasına. Baktılar ki, gelen yabancı, kimse tanımıyor. Ama, o beyaz elbisen üzerine ufak bir kiril, bir pas, bir pis tekesi yok. Şaştılar. Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e geldi, onun dizinin dibine oturdu, dizini dizine dayandırdı. Dedi ki: "Ya Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem, bana imandan haber ver." İşte bu imanı altı şartını saydı. İslam'ı şart saydı, vesaire. Ondan sonra hadis biraz e, uzundur. O işte bunun için bunun adına Cibril Hadisi diye geçiyor. Tam efendim o zat kalkıp giderken efendim Allah sahabeler e, dediler ki ya Resulullah bu kimdi? Bu gelenin diyor Cebrail'di diyor. Dininizi efendim öğretmek öğren e, siz dininizi öğrenesiniz diye bana soru sordu. Siz öğrenesiniz diye size dininizi öğretmek için gelmişti. Eyvallah dedi. Dediler sahabe tabii ki yakalayamazlar. Onu. çoğu zaman dehiyetil kelbi isimli bir efendim zatın suretinde gelirdi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme Hazreti Cebrail aleyhisselam. Yani gören onu dıhiyye zannederdi. Derdi ki bu, bu dıhiyedir. Onun için mesela yani a, dıhiyye peygamber efendimiz e oturmuş. Yani dikkat edilmezdi. Çünkü meleklerin öyle sıfatlara öyle şekillere girme efendim güçleri kuvvetleri vardır Allah'ın kendilerine güç ve müsaade ettiği böyle şey noktada. Evet. Şimdi dedi ki evet İmanın şartları işte saydı efendim bu Cibril hadisinde Allah'a iman onun meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine ahiret gününe kadere hayır ve şerrin Allah'tan olduğuna iman etmektir. Allah'a iman Allah'a iman, Allah bütün varlıkları yoktan var eden mesela şimdi bir insan Allah'a iman ederken nasıl iman edecek? Bütün varlıkları yoktan var eden, yöneten başlangıcı ve sonu olmayan sonsuz güce, sahip yüce yaratıcıdır. De ki göklerin ve yerin Rabbi kimdir? De ki Allah'tır. Mesela, Rad Suresi 13. 13. surenin 16. ayet kelimesinde. Müşrikler de mesela Allah onlara mesela bir başka ayet de Cenab-ı Hak buyuruyor ki sen o müşriklere sorsan desen ki yeri yüz, bu yeri, gökleri yeryüzünü, bütün kainatı kim yaratmış diye sorsan onlar diyecekler ki Allah'tır. Ama Allah'la beraber putada taparlardı. İşte onun için bir insanın Allah'a iman etmesi, onu bütün varlıklardan daha efendim üstün olduğunu görmesi lazım. Yönetici olması lazım. Ama biz ne yaptık? Göklerin yöneticisi yerin yönetilmesine karışamaz. Meclise karışamaz. Şarşıya karışamaz, pazara karışamaz. Düğüne karışamaz, efendim. Özel hayata karışamaz. Ya seni yaratan nasıl senin hayatına karışamaz? Biz dedik yok karışamaz. O göklerin rabbidir. Bize yağmur yağdırsın, yedirsin, içirsin, gezdirsin, evlendirsin, rızık versin, mal versin, çoluk versin, çocuk versin. Efendim ondan sonra biz onu tanımayız. Nazım billah. Böyle bir bir Allah inancını bize tanıttırdılar ve 100 senedir biz bunun sıkıntısını yaşıyoruz. Bakın, adamak kime sorsan desen ki sen Allah var olduğuna inanıyor musun evet peki senin çarşında Allah var mı pazarında Allah var mı meclisinde Allah var mı sisteminde Allah var mı askeriyende Allah var mı diye sorsan yok bir tanesi göremez bir tarihte bir milletvekili şey yapıyordu bir şey önerge vermiş ya efendim biz şu maddeye Allah kelamını koyalım olmaz efendim layıklık elden gider onun için burada yani bir insan tanıyacak olan Rabbi böyle tanıması lazım. Benim Rabbim kanun koyucudur. Benim Rabbim beni idare eder. Nasıl beni, beni mesela o yarattıysa canımı da o alıyor. de canını alıyor. de canını alıyor. E o halde sen efendim onun Rabb olduğunu kabul ediyorsun. Niye terbiyeci olduğunu kabul etmiyorsun? Niye kanun sahibi olduğunu kabul etmiyorsun? Eleyhissallahu be ahkemel hakim diyor Cenab-ı Hak. Allah'tan daha güzel hüküm veren, kanun koyan, nizam koyan kim olabilir diyor. Eleyse Allah'u bi ahkemin hakim. Tin suresi. İşte onun için demek ki tevhidin gereği budur. Allah'a inanırken Allah benim evime karışır, aileme karışır, çocuğuma karışır, çoluğuma karışır, giyimime karışır, kuşamıma karışır, yememe karışır, içmeme karışır müşrikler gelip sahabeyi köşeye sıkıştırmak için alay etmek amacıyla ya sizin Muhammediniz haşa sallallahu aleyhi ve sellem size tuvalete efendim nasıl girip çıkacağını da öğretiyor mu? Evet dedi. Bize tuvalete girerken sol ayakla girmemizi çıkarken de sağ ayakla çıkmamızı emretti. Yıkanırken efendim sol elle taharetlenmemizi üç taşla istince etmemizi emretti. Bakın İslam'ın el atmadığı bir şey yok ki. E şimdi ben Müslümanım diyorum. Aileme Allah'a sokmuyorum. Benim Müslümanım nerede kaldı? Hani dedik Elhamdülillah rabbil alemin? Hamd alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. E Rab kimdir? Terbiye edendir, idare edendir, yönetendir, eğitendir, belirli bir hale getirendir, ona yön verendir, dünyanın ve adetini tayin edendir. E şimdi ben ne yapıyorum? Aa benim dün Allah tamam bana işte göklerin Rabbidir, kar yağdırabilir, yağmur yağdırabilir efendim, zelzele olduğu zaman niye Allah, Allah diyorum Allah Celle ve Hala Hazretleri bir ayet-i kerimede misal veriyor onlar diyor deniz, denizdeyken deniz dalgalarına tutulduklarında hemen Allah aman Allah'ım diyorlar Allah'a ihlaslı bir şekilde yalvarıyorlar ne zaman deniz kıyısına çıkarken Allah'a şirk koşuyorlar nitekim efendim Hz. Musa Aleyhisselam'ın kavmi de öyle olmadı mı? Allah onları Firavun'un zulmünden çıkardı. Kara efendim kendileri şöyle dönüp baktılar ki Firavun'la ona tabi olanlar suyun altında kaldı, boğuldular. Efendim giderlerken bir buzağa tapan bir kavmi gö gördüler. Ya Musa dediler. İşte Hazreti Musa Aleyhisselam Tur Dağı'na çıkarken Hazreti Harun Aleyhisselamla efendim işte bu bize bir buzağa şey yapın. Bize buzaya tapalım. Bak bunlar bunlara tapıyorlar diye ve ardından 10 gün geç kaldı diye mesela putara taptılar. Ya düşünebiliyor musun? Denizde Allah'a Allah'a aman Allah'ım bizi kurtar dediler. Çıktıktan sonra Allah'a eş eş koştular. İşte onun için bizde mesela Cenab-ı Hakk'a iman derken Allah bütün varlıkları yoktan var eden, yöneten, başlangıcı ve sonu olmayan, sonsuz güce ve sahip olan yüce yaratıcıdır. Meleklere iman derken melekler, melekleri biraz ufak tanıyalım. Tabii bunlar de şimdi bunların üzerinde farklı zaman ayıracak çok mesela dersler yapılması gerekiyor ama tabi bu şimdi biz kısa, özetli yani bir başlık olarak şimdi aslında bu başlıklar her biri bir kitaptır yani her biri ayrı ayrı bir mesela zaman alacak derstir meleklere iman melekler Cenab-ı Hakk'ın nurani, latif yaratılışlı güçlü bir takım kulları olup, geçen sorduğunuz sorunun bir cevabı, dikkat ederseniz melekler nasıldır, ne şekil, ne yaparlar diye mesela hangi, nasıl diye bir şey sormuştunuz. Hatırladınız mı? Hanginin? Birini sordunuz da o meleklerle ilgili. Yani meleklerin işte şekle girebilir mi diye mesela bir şey, bir soru sormuştum. Evet. Melekler Cenab-ı Hakk'ın nurani, latif yaratılışlı, güçlü bir takım, bir takım kulları olup, istedikleri şekle girebilen. istedik şekle, hangi şekle isterse girebilirler. Yorulmazlar usanmazlar, üremezler. Yani fazlalaşmazlar. Daima Allah'a itaat üzeredirler. İtaat üzere bulunan varlıklardır. Üzerinizde zapt edici melekler vardır. Onlar şerefli katiplerdir. İşlediklerinizi bilir, bilirler. İfitar suresi ayet 10 12. Bakın ne diyor? Üzerinizde üzerinizde zapt edici melekler vardır. Sizin efendim ya işlediklerinizi kayda geçirici, defter tutucu, zimmet altında tutucu yaptığınız her şeyi kaydeden melekler vardır. İşte onun için diyoruz ya, yürürken hep o meleklerin yanımızda olduğunu düşünelim. Giderken hep düşünelim, otururken düşünelim, biriyle konuşurken düşünelim, tartışırken düşünelim. Birisi bizimle kavga ettiği zaman, benim sağımda solumda melek var. O küfür etti. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ağzında küfürle konuşan fasıktır diyor. Heh ben bakarım bir gün Hazreti Ebu Bekir Adyalar'ın Hazretleri bir müşrik ona çok hakarette bulundu. O hakaretine dayanamadı karşılık verdi. O durum karşısında Allah Resulü öyle efendim o Hazreti Ebu Bekir suskun durunca böyle bir yüzünde bir tebessüm şeyleri vardı. Fakat Hazreti Ebu Bekir, efendim, karşılık verince yüzü, şekli, rengi değişti. O müşrik gittikten sonra, ya Resulullah dedi, neden dedi, efendim bu müşrik bana bu kadar, efendim şey yaptığı halde, hakaret ettiği halde ben ona karşılık vermedim, suskunluğu tercih ettim. Fakat bir şeyden bir ka meseleyi kaldıramadım, ben ona karşılık verdim. Neden siz kızdınız bana? Ya Ebu Bekir, senin yanında, onun sana söylediği sözlerini ona iade eden bir melek vardı. Bakın. Senin söz sana söyledikleri sözleri aynısı senin olsun diyen bir melek vardı. Seni savunuyordu zaten. Ne zaman sen savunmaya geçer, geçtiysen o melekiti yene şeytan geldi. Düşünün. Dünya bu şuurla efendim bu inançla, bu kanaatla, bu akideyle, bu tevhidle idare edilip eğitilse bir insan bir insanı kalkıp birini öldürüp birine efendi hakaret eder mi? Birini efendi rencide eder mi? Birine kötü söz söyler mi? Birine çirkin söz söyler mi? Birini mesela ayaklar altında şerefini, izzetini ayaklar altında alır mı? Sen diyor hale geçtikten sonra yanındaki melek diyor kayboldu, onun yerine şeytan geldi. Ben ona kızdım. Yani evet kitaplara iman. Allahü Teala'nın Allah peygamberleri vasıtasıyla insanlara kitaplar göndermiş. Niçin göndermiş? Emir. Yani içinde emir emir yazılacak ayetler var. Emir verilecek ayetler var. Emredilecek ayetler var. Yasak. Yasak edilecek, haram kılınacak bazı şeyler haram kılınacak ayetler var. Vaat, mükafat, ceza, mükafat ve o, o hükümleri peygamberler vasıtasıyla insanlara ulaştırmışlardır ilk peygamberlere sayfalar Musa Davud, İsa ve Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem efendimize de efendim kitap halinde vahiyini duyurmuştur Allah bir insanla karşılıklı konuşmaz ancak vahiy ile yahut perde arkasında konuşur Yahut bir elçi melek gönderip izniyle dilediğini vahyeder Şura suresi ayet 51 Yani Şimdi mesela birisi icabından çıkıp der ki Ya bu vahiy Allah kendisi mi geldi söyledi dem Allah diyor ben öyle söylemiyorum Ben bu vahiy söylerken ya perde arkasında Benim peygamberi beni görmeyecek Şekilde Ya rüya yoluyla Yahut da cebrail yoluyla Melek yoluyla buna efendim veya kalbine ilham yoluyla işte şu asrın efendim nübüvvetine yakın en güzel kalpteki ilhamlardır. Bazen öyle bir ilham gelir ki insanın kalbine içine şeytanı karıştırmadıkça tam peygamberlik nübüvvetine yaklaşıyor. Tabii ki bu da delil değildir herkes için. Evet. Bu da Şura suresinin 51. ayet gelmesiydi. Peygamberlere iman Allah, insanlardan bazılarını elçi olarak görevlendirmiş, emir ve yasaklarını insanlara onlar vasıtasıyla ulaştırmıştır. Şüphesiz biz her millet içinde Allah'a kulluk edin, şeytandan kaçının diye bir elçi gönderdik. Ennahl suresi ayet 36 Peygamberlerden kimini daha önce sana anlattık, kimisini de anlatmadık. Nisa suresi Ayet 664. Şimdi peygamberler mesela bazı rivayetlerde 124 bin, e, bin peygamberin geldiği söyleniyor. Fakat bu Kur'an yazmış şanda 24 bin peygamber ismi geçmiyor. Kena bak ne yapıyor? Bazılarını ismini haber veriyor. Bazılarını da bir sana anlatmadık. Biz ayet onu anlatıyor. Ahirete iman. İnsan bedeni varlığı hayatımızdan çıklaşıyor. Evet. İnsan bedeni varlığı ölünce kabir hayatına geçer. Kıyamet kopunca da insanoğlu kabirlerden kalkacak ve böylelikle ahiret hayatı başlayacaktır. Orada insan dünyada yaptığı işlerin durumuna göre cennet veya cehennemdeki yerini alır. Sonsuz ve yeni bir yaşamın içine girer. Şimdi dünya geçicidir ahiret ise sonsuzdur. Cennetlik içinde sonsuz, cehennemlik içinde sonsuzdur. Yani orada diyelim ki adam hani mesela dünyada işte efendim adam bir ateşte yanıyor, nihayetinde ölüyor. Ha adam öldü diyor diyorsunuz. Orada ateşte yanmakla ölmüyor insan. Cenab-ı Hak diyor biz onların derileri piştikçe o derilere yeni bir deri giydireceğiz. Yeni bir azapla tatlandıracağız onları diyor. Onlara nasıl ateş daimi ise, sürekli ise cennet ehli içinde cennet süreklidir. Evet. Kur'an-ı Kerim'de ahirette söz eden pek çok ayetler var. Tabi bunun mesela o kadar bir ayetler var ki belki binin üzerinde ayetler var. Mesela efendim Kur'an-ı Azimüşşan'da ahirette söz eden. Yüce Allah takva sahiplerinin niteliklerini belirtirken onlar ahirete kesin bir kanaat ile inanırlar. Bakara suresinin efendim 5. E, ayeti kerime Allah-u Alem gerek. Evet, burada da ahirete imanı kısa bir şekilde böyle özetlemiş olduk. Kaza ve kadere iman, burayı okuyalım, İnşallah burada kalıyoruz. Kaza ve kadere iman, Cenab-ı Hakk'ın insanın ileride yapacağı iyi ve kötü şeyleri ezelde bilip yazmasına kader, zamanı gelince ezeli ilmine uygun olarak eşyayı veya olayları yasa yaratmasına da kaza denir. Bakın bir daha, bir daha burayı tekrarlayayım. Cenab-ı Hakk'ın insanın ileride yapacağı iyi ve kötü şeyleri ezelde bilip yazmasına kader Levi i bu yazılmış Zamanı gelince ezeli ilmine uygun olarak o eşyayı ve olayları yaratmasına da kaza denir. Mesela kaza bir anda çıkmaz ki belli zamanda çıkar. Adam arabaya biner kaza eder, efendim binadan düşer kaza eder. Yani mesela Cenab-ı o kazayı ez ezeli ilminde yazmış ne zaman takdir eder, ne zaman o kazanın zamanı, günü geldikçe onu takdir eder. Evet. Kaser, kader, kader Allah'ın ilim sıfatının ürünüdür. Ayette şöyle buyurulur. Allah emrini yerine getirendir. Allah her şey için bir ölçü koymuştur. Talak suresi ayet 3. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sizden hiçbir kimse yoktur ki Allah onun cennetteki veya cehennemdeki yerini yazmış olmasın. Buhari Cenais 83 Tefsir-i sure, 6 Müslim Kader 1 i̇bn Mace Mukaddime 10 Evet burada kalıyoruz. Bundan sonra şimdi sorularımıza söyleyeceğimiz, tavsiye edeceğiniz bize buyurun. Cefer abi bir sorunuz var mı? Yok. Ha, tabii. Zamanı geldiğinde Allah yaratmasın. Evet. Mustafa'dan başlarsa olur mu? Tabii ki. Tabii Bunların içinden başlıyor. ben de versene. Evet. De. evet. Sıkıntı yok. Yani kim kim neyi dilerse onu söyler. yani. de herkes kim neyi dilerse konuşmak isterse konuşur. Sormak istediğini sorar. Hocam Allah razı olsun. Evet. Ağzınıza sağlık. Eee Durum 3 tane soru yazmıştım da. Birinci soracağım bu İmamet de mesela bize kelam dersi vardı. Yani e, bu kelamın mensup olduğumuz mezhebimizin imamlarına göre açık bir şekilde reddedilmesine rağmen neden devletteki Diyanet ki Diyaneti biliyorsunuz hani biraz mes, yani mezhebe yönelik evet. daha çok şeyleri var. Evet. Neden kelam dersi koyuyorlar? Yani neden koymuş olabilirler? Ya da bunun bir şeyi mi var? Onu soracaktım. Gerçi biraz şey dışı da. Evet. İkincisi bir de İmam Ebu Arif Hazretleri'nin imanı artıp eksilmemesi ile ilgili görüşünü değiştirdiği söyleniyor demiştiniz ya. Bir evet. takım rivayetler var. Onun öğrencileri olan İmam Muhammed ve İmam Yusuf Bunu söylemiş midir? Ya da kitaplarında yer vermiş midir buna? Evet. İşte biz duyduk Bundan vazgeçmiştir diye evet. Üçüncü sorum için Asıl e, Dedik ya İşte Sahabeler Tabiun dönemi ve tebe Tabiun dönemi e, Bu üç Asır İçerisinde yaşayan alimler ve sahabe'ler zaten İslam'ı doğru anlayan kişiler. İslam'ı daha doğru anlıyorlar. Daha sonraki nesillere nazaran daha sonra Peki bu e, mesela şöyle bir şey birisi çıkıp diyebilir mi? İşte mesela tebei tabiîn döneminde yaşamış bir alim o günün şartları içerisinde kaynaklara ve kişilere ulaşması çok zorluk içerisindeydi. Ve e, çevresinde ulaştığı birçok kaynak olmakla birlikte işte sahabe devrinde e, duyup ve bildikleriyle çok uzaklara giden bir sahabenin cevayetlerini duymamış olabilir. Bu tip şey bunları e, ileri sürerek günümüzde işte insanların e, o döneme yakın ya da o dönem işte imamların e, bir takım şeyler... E, Konuda beyan ettikleri konuda beyan ettikleri fikirle ilgili şimdi daha farklı bir yorum getirebilirler mi? Hani şu an işte biz çok daha rahat her yere ulaşabiliyoruz, işte kitap olarak her şey elimizde, bakıyoruz işte karşılaştırıyoruz, dolayısıyla daha doğru sonuçlara varabiliyoruz diyebilirler mi? Böyle bir iddiada bulunabilir mi yani şu anki e, ilim sahipleri? Yani bu kadar Biraz uzun oldu ama Allah razı olsun. Şimdi birinci sorunuza gelince malumunuz bugün Türkiye'de dört dörtlük efendim İslam üzere bir eğitim sistemimiz yok. İmam hatiplerimiz ismi imam ama kendisi gayri imam. Çünkü imamlıkla alakası olmayan efendim tamam imam hatip adını koymuşlar. Ama efendim fakat yani İslam'ın ruhuyla taban tabana zıt bir efendim eğitim sistemi var. E şimdi taban tabana zıt olan bir eğitim sisteminin içerisinde tabi kelamı koyacaklar. Kelamı sahabe yapmadı, tabin yapmadı, tebe-i tabin yapmadı. E bunlar şimdi mesela bu kelamı kim çıkardı? İnsanlar çıkardı. İnsanların e insanların ürettikleri şeyleri insanlar arasına koyup bunlar bunu bilsinler, bununla oyalansınlar. E halbuki mesela benim elimde daha sağlam kaynaklar varken, akaid varken ben niye kelamı okuyayım ki? Mesela o kelamcıların efendim yaptıkları o kelamların arkasına niye gideyim? Zaten niçin işte bunlar yapılıyor? Bunlar kasti bir şekilde yapılıyor. Dinde parçalanma olsun, bölünme olsun efendim. Bugün işte efe, siyasi partilerin bu nedenle ortaya çıktığı, işte efendim o gün e, o kelamcılar o günkü dönemlerde o siyasilerden etkilenerek bundan dolayı ortaya çıktığı ve Cenab-ı Hakk'ın Cellevalı Hazretleri Ayet-i Kerime'de وَلَا تَفَرَّقُوا Ayrılmayın. Ayrılmayın. و اعتصموا بحبل الله ipine toptan sarılın. واعتصموا بحبل الله جميعا. Allah'ın ipine toptan sarılın, kesinlikle ayrılığa düşmeyin. كل حزب بما لديهم فرحون. Her hizip yanındakine sevinir. Şimdi ben yanındakine neymezse göre sevinmelim lazım. Benim şimdi benim önüme sürülen hangi proje ne olursa olsun, kim tarafından sürülmüşse sürsün ben o projeyi Kur'an'ın ve sünnetin ortaya koyduğu kaide ve ölçüler içerisinde ölçerim. O ölçüye uy uyduysa alırım, uymadığı yere bırakırım. Bu bir. Anlaşıldı mı baba? E, i̇kincisi, ikinci soru e, hangisiydi? Ha, Ebu Hanife Hazretleri'nin efendim bunu e, ben o e, imam, iki imamın işte bizim imamımız bunu söyledi diye onu mesela bir kaydını görmedim. Fakat böyle bir rivayet okudum. İşte daha sonradan işte efendim e, İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri'nin o efendim görüşünden vazgeçtiği. Zaten bu görüşünden vazgeçip geçmeme konusu da çok efendim önemli bir, büyük bir mesele değil yani. Bu imanı tanımlama konusuyla ilgili bir meseledir. Yani İmam-ı Azam mesela şöyle efendim yani imanı tanımlamıştır. Yani iman Efendim inançtır kalpten mesela dille efendim e, ikrar kalben tasdiktir bunu mesela efendim bununla ilgili yani ne artar ne eksilir bunun tanımını tanım olarak yapmıştır. Yani şu anlama gelmiyor değil mi? Ha. İman artmaz eksilmez o zaman iman bir insanda ya vardır ya yok. yoktur, ya, yoktur ya vardır ya yoktur mesela o yani. Heh. Şimdi orada o ya vardır ya yoktur noktasındaki imanın tanımını anlatmıştır yani iman böyledir demiştir. Yani iman dille söyleyip kalbe tasdik, kalbin onu tasdik etmesidir. Ama efendim, e, artma ve eksilme durumu yoktur diye o iş, imamın oraya, he, oraya oraya girmemiştir. Diğer imamlar da demişlerdir ki iman hem artar hem eksilir. Mesela Nasıl sormuşlar? İşte mesela Cenab-ı Hak ayet-kerime de mesela mihilikle sormuşlar. Allah'ın ayetleri inince sizin sizden hangi birinizin imanını arttırdı diye sorunca Cenab-ı Hak diyor ki Allah'a iman edenlerin imanını arttırdı. Yani burada o üç imam da diyorlar ki iman hem artar hem eksilir. Yani burada bu sıkıntı e, yani ya burada herhangi böyle bir ya böyle sıkıntı oluşturacak taban tabana zıt bir mesele yok yani. Ha. ama amel etmeyen insanda bir yani iman olmaz Beti tabii ki. O dinden şey yani. Tabii. Tabii yani iman olmazsa bir şey hiç, yani belki şunu kastetmiş olabilir. Mesela düşünün. Yani siz yani imanı olmayan olmayan bir şeyi ne kamısa diyelim bir namaz bir adam namaz kılıyorsa namazın farz olduğuna iman etmiyorsa Görünlükte efendim işte şekilden mesela ibaret. Namazını kılıyorsa o kişi namazı kırmamıştır. Orucun farz, farz farzına inanmamışsa bu da bir imani bir meseledir. Yani şimdi eğer o mesela diliyle söylemiştir ama kalbiyle ikrar etmemiştir. Diyelim diliyle söylemiştir. Diliyle mesela işte ben de Müslümanım veya işte sen, seninle beraber senin sizinle aranızda namaz kılıyorum ama kalbim onu ikrar etmiyor kalbim kafirlerin yanında kalbim kafirlerle beraber e, dolayısıyla böyle bir iman yok yani böyle bir imanla nafıkların imanıdır bu da azabın en şiddetlisini gerektirir yani orası öyle he İşte maalesef o, o o noktada şimdi o da fazla bir farklı bir şey var bunun. Mesela şimdi ashab-ı kiram efendim hiçbir şeyi küfür saymazlardı. Büyük günahların hiçbir şeyinde küfür saymazlardı. Fakat namazın terkini küfür sayarlardı. Hatta namazı terk edenin efendim işte e, Allah düşmanları olan kişilerle haşr olacağına dair rivayetler vardır. E bununla beraber efendim Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem, mesela la ta, la salatelladini namazı olmayanın dini yoktur. Yani hatta bu noktada efendim kimi ulema da namaz kılmayan kişinin kafir olduğu görüşünde varmışlardır. Ve bu işte bu hadislere dayanarak la salatelladini namazı olmayanın dini yoktur. Ondan sonra efendim şimdi bununla mesela bununla birlikte Diğer, bazen, diğer bazı ulema da mesela bunu biraz daha e, hafifletmiş, yani işte efendim inkar etmeden tembelliğinden dolayı terk ederse günahkar olur, tövbeye davet edilir. Niye mesela terk ediyorsun ama sebep nedir, niçin terk ediyorsun, neden terk ediyorsun? Eğer Müslümansa bunu mesela devam etmen lazım. Bakın Osmanlılar döneminde namaz kırmayan bir efendim genç bir, bir belgede bayrına barınamıyordu. Oraya gitse yemek vermezler, eve gitse evde yemek yemez ana yemek vermez, baba yemek vermez Kim o yani o toplumda onu yeri olmaz yani o ister istemez zorunlu da olsa o namazı kılmak zorunda olur hatta efendim bırak onu köyde bırakmıyorlarmış yani o mesela Osmanlı'nın hakim olduğu dönemlerde namaz kılmayan insanı köyde bile bırakmıyorlardı ama bakma bugün işte ülke namazlar, namazsızlarla doldu imansızlarla doldu, kitapsızlarla doldu yani namaz deyince ya namaz ya o hacı amcanın işidir sanki hacı amca onunla görevlidir. Evet. Bu e, üçüncüsü de şeyle ilgiliydi. selamünalep. Namaz burada ayrı bir yere konmuş ama diğer farzlarda yani... inkarı küfürdür. Yani i̇nkar etmedikten sonra İnkarı küfürdür. Mesela diğer farzlar mesela inkarı küfürdür fakat ameli terki de cezadır. Ceza gerekir. Tembelliğinden dolayı terk etmişse ona ona azap vardır yani. Çünkü mesela farz olan bir şeyin terki caiz değildir yani. Caiz değildir. Onun için yani terk edildiği takdirde karşılığında azap vardır. Evet. Üçüncüsü şey miydi? İşte, <gülüyor> Heh. Tamam. Evet. Şimdi biz tabii ki bugün o sözü çıkacak kalkıp da mesela işte ya Sahabe böyleydi. Onlar buna ulaşamıyordu. Tabii böyleydi, ulaşamıyordu. İşte bugün ulaşım araçlarımız çoktur. Biz daha çok ulaşıyoruz diye bilen bilecek insan çok nadir bulabilirim. Bu bu asırda yoktur. Denecek kadar az. Bu bir. İkincisi, yani eğer o bu şeyle bunu bulabilmişse de kaynağı onlardan almadıkça o da onun da yolu sapkındır. Çünkü o peki bulacak da kiminle bulacak? Zaten yine onların vasıtasıyla bulacaktır. Yani o, o üç kuşakla gel, gelmiş olan kaynaklara bakacaktır. Üç kuşanın dışında başka bir kaynağa bakmayacak ki. Yani hangi tarafa götürürse götürsün, meselelerini neresine götürürse götürsün, o götürüp dönüp dolaştıracağı yer efendim onların yeriydi. Bakın ülke mesela efendim bunca teknolojinin ilerlemesine rağmen neden İslam'ı bir hareket yok? neden onlar çok az meselelerle efendim iktifa ettikleri mesela adam kalkıp ta efendim bir hadisi bir hadis rivayetini elde edebilmek için kilometrelerce yol gidiyordu y yaya gidiyordu, aç gidiyordu, susuz gidiyordu A efendim elbisesiz kalıyordu, evsiz kalıyordu barksız kalıyordu, susuz kalıyordu yorgun kalıyordu hatta adam ölebiliyordu da epey niye peki onların efendim bu rivayetleri o yaşantıları o günden bugüne kadar bize geldi hala içimizde canlıdır ve kıyamete kadar da canlı olacak. Neden mesela bu asrın insanı ortaya bir şey koyduğu zaman hemen eleştiriye tabi tutuluyor da onlar tuturmuyor. Onlar şey yapıyor? İşte onun için yani eğer bir insan kalkıp diyelim ki mesela böyle bir iddiada bulunsa, İslam böyle bir iddia mesela yok efendim sen ilerleyemezsin, sen araştıramazsın, sen yapamazsın diyemez, demez İslam yani. İslam der ki araştır. Bilgini onlardan ama sen araştırırken işi bir mesela örnek ışıkların olacak yani. Neye göre mesela konuşacaksın? Çok yani. Sana gelen her şey tabii. Mesela şimdi düşünün bir pınar var. Tamam bu su geliyor. Ya ben bu suyu iç içiyorum. Ben suyu içiyorum. Ya ama pınarın kaynağı nerede? İşte o kaynağı o kaynakta da sırt çevirmemesi gerekiyor. Yani o kaynağa saygı göstermesi gerekiyor. O kaynağa sahip çıkması gerekiyor ki mesela o kaynakta ilhamını alabilsin. Anlaşıldı mı baba? Evet. evet. Buyurun. Şimdi bu noktada kim söyleyecek? Caffer abi. Söylemişsin. Ne? Söyleyecek. ilgili Hazreti Ömer'e bir hırsız getiriliyor. İşte Hazreti Ömer soruyor hırsıza niye hırsızlık yaptın diye sorduğunda hırsız cevap veriyor. İşte Allah işte kaderimde yazdığı için hırsızlık yaptım diyor. Hazreti Ömer de diyor ki işte elini kesin 30'da kırbaç vurun diyor. İşte Hazreti Ömer'e soruluyor. Niye elini kesin? Niye 30? Kırbaç vurdun, elini hırsızlık yaptığı için elini kestim. 30 kırbacı da Allah'a iftira ettiği için. Çünkü kaderinde ona hırsızlık yap denmiyor yani. Şey yani hani e, müşrik hani şey imansızların da imansızlığını artırı demiştin ya tam tersine böyle bir durum onların da bir şekilde e, imanla aşağı çıkar. Yani, İnanmadıkları şeyi. Mesela Allah unutmuş oluyor, yani Allah unutuyor, Özellikle şey o denizin ortasında ne yapıyor? Allah Allah aklına geliyor. O, çıktıktan sonra kara vardığında Allah'a unutuyor. <gülüyor> Benim demek istediğim Müslümanların mesela zelzeli olduğunda ne yapıyor? Allah'a daha çok sarılıyor, daha çok ibadet ediyor. Evet. Diğer iki ayferde yani göremediği için daha çok azıyor yani daha evet. çok karsı. tartışma konusu demiştiniz ya evet. ee, dinin konusunda mı tartışma konusu yoksa herhangi bir üzümsüz mesela dinle alakası olmayan bir şey üstüne mi tartışma konusu demin geçti ya evet. o yani konuyu şey. şimdi e, zaten bu mesele e, genelde dinde tartışmanın yasaklanmasıdır çünkü dinde mesela gerekli gereksiz bir şekilde tartışmayı haram kılmıştır. Ancak tartışma nasıl yapılır? Mesela Cenab-ı Akılcı Leval Hazretleri tartışma metodunu koyarken, efendim e, Ya Musa, sen firavuna karşı çıktığında, efendim ona yumuşak davran. Bakın bu bir tartışma metodudur. Mesela efendim Cenab-ı Akılcı Leval Hazretleri yine efendim e, Musa İbrahim Aleyhisselam'ı mesela tartışmada mesela örnek gösterirken delilleri, hikmetlerle konuşma noktasında e, Nemrut ona dedi ki senin Rabbin ne yapar? söyle aynısını ben yapayım. O da dedi ki benim Rabbim ölüyü diriltir, diriyi de öldürür. Ayettir. Bakara suresine geçer. Ondan sonra e, bunu ben de yaparım dedi. E o halde benim Rabbim o zaman ben git al gitti mesela zindanda iki tane adam aldı getirdi. Birisini öldürdü. Dedi zaten bu ölüydü. Ben bu ölüyü efendim e, bu diriyi öldürdüm. Ondan sonra öbürü de serbest bırakıyor. Bu da ölüydü zaten zindanda ölmüştü. Ben bunu da efendim dirilttim. Söyle bakayım daha senin Rabbin ne yapsın? Ne yapıyor? Aynısını ben yapayım. İbrahim Aleyhisselam o zaman dedi ki benim Rabbim güneşi doğudan getirir, sen de batıdan getir. Bu söz karşısında diyor, o kafir apışıp kaldı ve hemen karar verdi İbrahim Aleyhisselam'ın ateşe atılmasını. Bakın diktatörlerin, zorbaların, kafirlerin, efendim tartışmanın fikrin bittiği bir yerde mutlaka diktatörlüğe, efendim zorbalığa başvurular. Fikren bitti. Çürüdü tamamen yerle bir oldu. Ama fikren bittiğini kabul etmeye kendini hazmedemedi. Hazmedemediği gibi Allah'ın peygamberini ateşe atmaya karar verdi. Ve yaptı. Kalktı mesela efendim şeye çıktı. Büyük bir kale yaptı. Efendim o kalenin üzerine çıktı bakayım. İbrahim'i efendim ateşin içine fırlatacaklar. Nasıl yanacak? Nasıl çığlık atacak? Onu seyretsin de sevinsin. Baktı ki İbrahim Aleyhisselam'ın düştüğü yer yeşillikler bittiği, Sular fışkırmaya başladı. Oturdu yeşiller, yeşil. Yeşillerin efendim yeşilliğin içine ve suların başına oturdu. O zaman daha havadayken Cenab-ı Hak Cellevada Hazretleri Cebrail Aleyhisselam'ı gönderdi. Dedi ki ya İbrahim ben Cebrail'im. Beni Allah gönderdi. Eğer senin efendim bir işe ihtiyacın varsa söyle ben onu yerine getireyim. Bu sefer İbrahim Aleyhisselam ona dedi ki, ya Cebrail sen dedi çekil benimle Rabbimin arasında. Ben onun kuluyum. Ateş de onundur. Dilerse beni yakar, dilerse yakmaz. Zaman Cenab-ı Hakk ayet-i kerimede e, buyuruyor. İstazıbillah. Ya narukunni berden ve selamen ala İbrahim. Ey ateş İbrahim'in üzerine selametli ol Dediğinde Cenab-ı Hak Efendim O ateşe o emri verdi Ateş onu yakmadı Ateş normal yakan bir madde değil mi Yakıyor Önünde efendim geçeni yakıp kavuruyor Ama Burada İbrahim Aleyhisselam'ı yakmadı Niye İşte mesela tartışma şeyine getiriyoruz Bakın burada tartışmanın bittiği yerde Diktatörlük başladı Zorbalık başladı, güç başladı yani, kaba kuvvet başladı. Cenab-ı Hak yine tartışma noktasında noktasını şey yaparken, ehli kitapla tartışırken yumuşak konuşun. Onlarla hikmetli sözlerle konuşun, karşılık verin. Hatta yine başka bir tartışma usulünde de, efendim müşriklerin taptıkları putlara sövmeyin, onlar da taşkınlık yaparak sizin Rabbinize söverler diye. Buna benzeyen çok taş mesela şey örnekleri var. İşte onun için tartışma yaparken mesela hakkı ortaya çıkarmak için tartışma mesela. Diyelim ki karşıdaki bir insan eğer inatçılığa vuruyorsa tartışmayı orada kesmek sünnettir. Mesela sen adam bir şey ortaya atıyor sen orada bir şey konuşuyorsun ki bugün bizim Türkiye'mizde bu oluyor zaten bu böylesi bir tartışma haramdır yani. O ekranların başında adam kalkıyor ahkam ayetleri tartışıyor. Bir tane Iraklı bir, e, irşad yayınlarında çalışan bir Iraklı genç kardeşimiz vardı. Onunla öyle bir konuşurken adam diyordu ki, bizim Irak'ta diyor ateistler dahi diyor ahkam ayetler üzerinde tartışmaya cesaret edem edemiyorlar. Ateistler yani, düşünebiliyor musun? Burada diyor Müslümanlar konuşuyorlar diyor, hayret ediyorum buranın Müslümanlığına. İşte onun için, yani tartışma metrum. Şimdi eğer tartışma için yapılır? Bir hakkı ortaya koymak için. Eğer bakılır, karşıdaki insan haktan anlayan bir insansa, anlatırsın. Anlamadığı de tartışmayı kesersin. İstemesen e bu yani. Ya diğer dünyevi noktada da öyledir. İki kişi efendim tartışırlarken birisi haklı olduğu halde tartışmasına son verirse sevabı o kazanır. Evet. Mesela böyle abi. Hocam Peki. Ahkam ayakları... ayetlerin yani hükümleri açık ve belli olan ayetler. Mesela وَاقِيمُ السَّلَاةَ diyor Cenab-ı Namaz kılın. وَاَتُوا zekate. Bu ayetlerin, bu ahkam ayetlerin mesela bir yorma ihtiyacı yok yani. Mesela besbelli. Yani bir emir var. Yani ahkam, şimdi Kur'an iki bölümden ibarettir. İki, mesela ayetleri iki bölüme ayrılıyor. Bir müteşabih ayetlerden olan mesela ayetler var. Bir de ahkam oluşturan ayetlerden olan ayetler var ahkem oluşturan ayetleri yani artık manayı manayı herhangi mesela bir şey mesela Cenab-ı Hak bir ayet gelmeden Stavuz billah buyuruyor ki "Ve men lem yahkum bimanzalallah fe ulaike'mül kafirun. Ve men lem yahkum bimanzalallah fe ulaike'mül fasikun. Ve men lem yahkum bimanzalallah Her kim diyor Allah'ın indirdiğiyle hüküm vermezse, hükmetmezse onlar kafirlerin ta kendileridir. fasıkların ta kendileridir diye ayet. Zalimlerin ta kendileri. Yani bu mesela bu ayet mesela "ve men" diyor. Her kim diyor. Bakın. Açık yani ahkam ayetidir. Mesela efendim. "V akimussalata zakat Namazınızı kılın, zekatınızı verin. Ahkam ayetidir. Örtü ayeti ahkam ayetidir. Başörtü ayeti ahkam ayetidir. Tesettür ayeti ahkam ayetidir. Yani bunun üzerine bir insan kalkıp bir söz ileri geri konuşursa billah Kur'an'a mesela inkar hükmüne girmiş olur Kafir olmuş kafir olur billah. Yani o, o kadar tehlikeli bir şey Müteşabihlere gelince diyor ilimde derinleşenler diyor Allah'ın ayetleri Rabbimiz bize bunu nasıl indirdiyse biz ona o, o şekilde iman ettik İşte onun için yani kısaca Ahkem ayetleri Allah'ın kesin ve anlaşılan bilir bir dille Efendim verdiği hüküm ayetlerdir yani Anlatabiliyor mu abi? Evet başka bir sorusu olan var mı? Söyleyecek bir, şeyim. Şey, bir arkadaş, bu, şey, namazlar, namazlar şey? namaz kılarken şey takkiye çok önemli şeye evet. ama sakala önem vermiyor evet. diyor ki Türkiye Cumhuriyeti sana bunu izin veriyor ya dedim Türkiye Cumhuriyeti kim dedim Türkiye ben dedim <gülüyor> işte burada alimler işte bilmem ne Ondan sonra işte şey e, ne demişti bu Osmanlı'da padişah, padişah, Osmanlı. padişah diyor Türkiye Cumartesi'ye şey, bir padişah diyor, ona e, diyorum padişahın padişahı diyorum e, sakalı salın, bıyığı emredin diyorum, emrediyor diyorum, bıyığı kesin, bıyığı inceltin. İşte Türkiye Cumhuriyetinden bahsediyor, işte Türkiye Cumhuriyetinin padişahından, başkanından bahsediyor. Hala anlam anlamıyor yani. Diyorum padişah padişah bunu şey yapmış diyorum. sen diyorum ne örnek verirsin? Şimdi ta ke, mesela e, bu İslami güzel efendim bir e, ibadet şeklini oluşturan güzel bir şeydir. Şimdi bu şeriat-ı şer şeriat garranın hakim olduğu dönemlerde başı açık dolaşanların şehadetini bile kabul etmiyorlardı. Hatta geçen bir misal vermiştim. Bir tane efendim çok yaşlanmış bir efendim müzisyen bir tarihte bir cumhurbaşkanlığına davet edilmiş gururla, kibirle ya diyor biz zaten bizim gibi insanlar diyor Osmanlı döneminde diyor şahitlikleri kabul edilmiyordu. Bugünse diyor cumhurbaşkanı bizi efendim makamına davet ediyor. Bu kadar gururlanmıştı. Şimdi bu yani mesela efendim takke işin mesela olgun insanların olgunluğunu ortaya koyan efendim İslam'ın mesela e, yani çoğu bazı öleman bunu efendim mekruh görmüştür. bazısını sünnet görmüştür. Esasında takkenin yeri sarıktır. Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem amame bunun mesela deniliyor. Takke üzerine diyor sarık sarın. Esas takke üzerine sarık sarın. Şimdi bu takenin efendim bu sarın hükmü İslam dininde gerçekten efendim Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem savaş esnasında bile sarığı çıkartmamıştır. Hazreti Ebubekir Sıddık radıyallahu hazretleri anlatıyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor. Bedir'de diyor ellerini açmış kıbleye yönelmişti. Öyle bir dua ediyordu ki diyor. Efendim o duasında diyor, mübarek cübbesi sırtında düştü diyor. Yani bu anla, burada anlaşılan bir cüppe vardı. Efendim, o takke dahi mesela savaş esnasında dahi o takkeyi indirmemiştir. Yani. Sarıyı indirmemiştir. E şimdi mesela biri çıkar der ki ya işte efendim bu işte Suudi Arabistan'ın özel kıyafetidir. Alakası yok. Senin peygamberin senin nasıl, nasıl? Yani senin peygamberin nasıl mesela bir giyiniş tarzıyla giyinmişse senin giyinmek zorunluluğu var. Ya yaparsın yapmazsın o ayrı bir konu. E şimdi bunun hükmüyle namazın hükmü çok farklıdır. Şimdi adam bunu efendim, e, yani e, başına sar, sar, mesela takke takıyorsa takkeye verdiği önemi namaza vermiyorsa o takkeyi indirsin namazı kılsın. Çünkü namaz farzdır takke sünnettir. Yani fazla olan bir şey terk edilmez, dolayısıyla azap gerektir. E o tabii bu da bu arada insanlar da mesela örnek değildir. Örnek İslam tarihidir, örnek dindir, örnek kitaptır, örnek Kur'an'dır, örnek Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in özel hayatıdır, hayatıdır. Yani efendim günümüzdeki insanlar şu padişah veya bu padişah, şu şahıs veya bu şahıs, şu kurum veya bu kurum, şu efendim işte şu şu veya herhangi bir ismi vererek o isimlerle İslam mesela alt edilemez. Alt, kimsenin İslam'a alt, alt, alt etme hakkı yoktur ve böyle bir büyüklük üstünlük taslamaya hakkı da yoktur. Çünkü din onlardan alınmamış e onlara göre de hüküm verilsin. Din, Kur'an, dinin ana kaynağı var. Kur'an ve Sünnet. Evet. Tanıştın mı? Evet Hüseyin Efendi. Şimdi o e, şeriatta uygulanan kanunlar mesela hallerle e, diyelim işte hırsızlık için elinin kesilmesi gibi farklı cezalar ben e, hangi kitapta okuduğumu hatırlamıyorum ama veya da bir söyleşide de bir şeyde kuramda e, bu bu cezaların cehennem azabından kişiyi kurtardığı söyleniyor yoksa e, aynı şekilde o cezası mahvuz veya sakınmadığı diyor Allah hatırlar Nasıl oluyor? İki oluyor mu? Bir ceza. Şimdi güzel bir soru babam. Allah razı olsun. Şimdi Cenab-ı Hak hiçbir zaman kulun düşmanı değildir babam. Çünkü kul Cenab-ı Hak eğer bir kulunu cezalandırsa da onun menfaatının gereğidir mükafatlandırsa da menfaatının gereğidir mesela sahabe-i kiram zina yapmış bir kadınla bir erkeği hakkında döndükten sonra ya işte bunlar iyi olsaydılar şunu yapmayacaklardı gibi yolda konuşurlarken Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz onların sözünü duydu ne konuşuyorsunuz dedi bir şey demedi onlara ilerlediler biraz Baktılar ki efendim, bir hayvan leşi, öyle bir e, kokusu her tarafa yayılmış, çağırdı o iki adamı. Dedi ki, ey falan falan gelin bakayım buraya. Onlar da merak ettiler ne diyecek Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Dediler, yin şu, hayvan, şu leşin etini. Ya Resulullah bu leşin eti yiyilir mi? İşte sizin az önce o kardeşleriniz hakkında konuştuğunuz bu leşten daha kötüdür. Allah onları tövbe ettilerse tövbelerini affetmiştir, et, af kabul etmiştir, günahlarını affetmiştir. Şimdi dünyada bir kul diyelim ki zinadan ötürü İslam dini onu cezalandırmışsa ahirette onun cezası düşer. Zaten onun hükmü efendim o günahı yapan kişi efendim öldürüldükten sonra efendim yıkanılır üzerinde namazı kılınır Müslümanların mezarlığına defnedilir bak dikkat buyurun yani Müslümanların dışındaki bir mezarlığa defnedilmez bunun sebep hikmeti işte efendim o zinanın önüne geçilsin bir o zina neticesiyle efendim o insanlar efendim günahtan kurtulsun iki eğer Allah bunu mesela o zinayı yapan kişiler zaten diliyle biz bunu yaptık deyip ikra, mesela efendim itiraf etmezlerse din onarış cezalandırmaz. Ve dolayısıyla bunu yaptığından dolayı Allahu Teala kıyamette onların o ahirette çekecekleri cezasının karşılığı olarak bunu bir daha ahirette onların o ceza, onun yapmış olduğu o günaha karşılık ceza vermez. O dünya cezasını dünyada çekmiş olurlar ve öylelikle Allah onların günahlarını affetmiş bir şekilde, şekliyle gitmiş olurlar yani. Hatta, bir tanesi geldi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme, dedi ki ya Resulallah, ben dedi zina yaptım, beni temizle. Allah Resulü yüz çevirdi, çok hoşlanmadığı bir sözdü. Bir daha söyledi, bir daha yüz çevirdi, bir daha söyledi, bir daha yüz çevirdi. Üç dört kere tekrarlayınca, sahabe emretti bir birisine, dedi ki, şu adamı bir araştırın diye. Yani acaba bu söyleyen kişi deli mi, akıllı mı? İslam dini deliye de bu hükmü uygulamaz. Dikkat buyurun yani. Akıllı olan kişi ve itiraf etmiş mesela ben bu suçu yaptım, işledim demesi gerekiyor. Ondan sonra ardında o mesela beraber şey yapmış olduğu kadın geldi. Efendim o da itiraf etti. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bunların bu itirafları neticesinde onların efendim araştırmasını yapıp kalp akıllı, akıllarında bir eksikliğin olmadığını görünce efendim onları e, mesela öldürme emrini emri veriyor. Taşlanmaya başlayınca diyor canları yan, yan, yanıp kaçmaya başladılar. Hatta Hazreti Peygamber diyor elimde gelseydi eğer Allah'ın bu hususta bana bir yetkisi olsaydı ben o taşları onlara attırmayacaktım diye. O şekilde onlara da çok merhamet göstermişti. Ama tabi İslam'ın İslam emri gereği buy, buydu ve yapılması gerekiyordu. Ve işte bunu yaptıktan sonra mesela e düşünün bir mesela nasuh bir tövbeyle tövbe edip gidiyorlar. E, ondan sonra ardından insanlar diyorlar ki bunu böyle yaptılar. Allah Resulü işte ondan ötürü diyor bak yiyin bakayım şu diyor oleş diyor o kardeşinizin hakkında konuştuğunuzda ondan daha şeydir. Yani kısaca dünyada işlenen her bir günahın karşılığında ahirette o cezanın karşılığı görülmez. Affedilir yani. Anlaşıldı mı baba? Evet başka bir şey söyleyeceğiniz var mı? öyle. bu suçu işlediğini özellikle itiraf ediyor. Hani özel üstüne basıyor. Hani madem bir böyle bir şey olması herhalde bunlar bir şekilde mücadelesini çekecek bir şey Gizler veya da söylemez niye böyle utanacak bir şey söylesin ki ya yani, da tövbe etse bile açıktan söylemez. Bunların özellikle böyle ısrar etmesi açıktan yaptıklarını itiraf etmeleri şey yapmaları ben bende de o şeyi yapıp, o yüzden sordum yani istediğim baba şimdi bir suç işleniyor atıyorum az önce mesela zinadan konuştuk ee, şahıslar yakalanıyor diyelim evet. şahitlerle beraber. Fakat bu insanlar hani yaptıklarından pişmanlık duyup da tövbe etmiş. zaten hani imanı zayıfından dolayı bunu zaten belki yaptılar defalarca yapmaya da devam ediyorlar. Evet. Tövbe etmeye de yani yanaşmadılar diye. Ve bu şeyin neticesinde cezalandırıldılar. Evet. Öldürüldüler. Yine aynı şekilde şeysiz olarak öbür taraftan mesela bunun cezası Şimdi bu zaten e, İslami bir hayat olarak yapılması gereken budur. Mesela diyelim, yani İslam sisteminin ortaya koyduğu cezai bir müeyydeyi, mesela gerektiren bir cürüm işlemişse ise, o cezai müeyde efendim kişinin durumuna göre değişiyor. O ceza uygulandıktan sonra o onun günahına kefaret oluyor ama eğer inkarcıysa zaten inkarcıysa inkarcının bir şeysi yok inkarcı Allah katın tabii yani inkarcıysa onların, o o o günahı kefaret değil günaha arttırır yani o bu sefer ateşe gitmiş olur yani yani mesela haşa, şeyin nauzu bile diyelim ki o insan efendim işte ya böyle bir şey yani din bu kadar gerici mi olur yani neymiş ki ben bunu yaptım gibi mesela böyle bir inkara saplanırsa e bu günahın kefaretine değil ki, ebedi cehennemde kalmasına sebep olur, dinden çıkmış oluyor, imandan çıkmış oluyor. Yani bunun amacı yani o kişi onun mesela şey olduğuna efendim diyelim ki haram olduğuna inanmış ama nefsine uyduğundan ötürü efendim pişmanlık duymuş, tövbe etmiş, Allah'a dönmüş ama bir kere o iş, işlenmiş. İşlendikten sonra o ceza uygulandı mı o onun günahına kefaret, ahirete herhangi bir şey yok, Mesela bu yani. Az önce belirtmiş olduğunuz hadisteki bunun kefaret olabilmesi için Tövbe etmiş olması lazım. Tabii. çünkü, yani tövbesi, mesela zaten Mesela... Şimdi, mesela e, İslam'dan bir takım, mesela e, şahitlerin bulunmadığı yerden Şimdi eğer ki mesela böyle bir cezayı müeyyide bulun, mesela şey yapılsa, Cenab-ı Hak zina cezasının şahidini dört şahit görmedikçe diyor. Dört şahit, dört kişi, erkek mesela o kişinin zinaya şahitlik yapmadıkça o şey uygulanmaz. O kadar mesela gizli tutulmuş, o kadar ehemmiyetine binaen mesela önem vermiş. Ondan sonra mesela eğer şayet diyelim ki yapmış da ediyor. Bu sefer İslam kadısı onlara vaz eder. Efendim, cezadan kurtulabilmenin bir takım çareleri var. Mesela diyor ki ben yapmadım. O zaman sen yapmadığına dair gel bakayım. Mesela ben yapmadım. Benim kocam bana itiraf etti, iftira etti. Veya efendim kadın diyor işte benim kocam zina etti. Yani o mesela gitti o işi yaptı. Kadın hanımın bana iftira ediyor. O zaman kadı der ki gelin bakayım. Allah adına yemin edin. Deyin ki eğer ben bu fiili yaptıysam, Allah'ın, meleklerin, bütün insanların laneti benim üzerime olsun. Bunu dört kere tekrarlayacak. beşinci kezde eğer yalan söylüyorsam Allah'ın laneti benim üzerime olsun diyecek. Ondan sonra cezadan kurtulacak. E bunu sakladığı için yapmışsa, ahirette cezasını çekecek. Hatta böyle, böyle de olmuştu Kadın mesela zina etmişti Bizzat efendim şahitleri bulunduğu halde Şey olduğu halde itiraf etmemiş Demiş mesela ben efendim ailemin şerefi için Yani bunu kabul etmedim diye e bunu da mesela ceza, cezası ahirette kalmış yani Burada herhangi bir cezası dünyada dü Mesela düşmediği gibi ahirette de Efendim dünyada Efendim onlar, insanların lanetine Mesela müstahak oldu Allah'ın lanetine müstahak oldu Peygamberlerin lanetine efendim Meleklerin lanetine müstahak oldu Ahirette de yine o cezasını çekecek yani. kimse, şu günümüzde yani, işte tövbe edecek. Evet. Tövbe ettikten sonra da yine evet. şey var, mahşer hesabı var. Evet. Onun için de af edilebileceğini umacak yani. Başka evet. çaresi yoktur hocam. Evet. Ve şimdi günümüzde İslam devleti ise eğer yaşadığı yer evet. Zaten... herhalde o zaman şey olabilir. Yani ancak o dünyada ahirette temize çıkması için de dünyada uygulanacak cezaydı. İslam devletinde yaşıyor ise ancak görebilir. O yaşanmıyorsa o, o da yok yani. Değil mi hocam? Zaten Mustafa'cığım, bu cezai müeydeleri şahıs uygulamaz. Bu cezai müeydeleri yetkili devlet uygular. Halife uygular. Yani mesela halifenin olmadığı bir toplumda böyle cezai müeydeyi, efendim, uygulama an şahsa ferde mesela e, mahsus bir mesele değildir yani. Devlet yaptığı zaman mesela o zaman karışıklığa neden olur. Mesela devlet bu cezayı verdiği zaman kimse devlete başka kaldıramadığı için mesela şey yapmak zorunda kalır. Yani onun için böylesi bir cezayı mı edeyim? Mesela diyelim ki eğer ki mesela yapılan kişinin rejim edilmesi mi gerekiyor? Devlet rejim Yani. Milletin eliyle ama. Devlet emir verir. Efendim işte belli bir saharada toplanırlar. Efendim o kadına, o erkeğe be, efendim, taşlar atarak onu öldürürler. Mesela ama devletin eliyle. Yani millet değil. Millet yapmaz bunu. Ondan sonra efendim yine el kesme de yine öyledir. Yine mesela diğer kısaslar da yine öyledir. Yani bunu şahıs yapma yetkisine sahip değildir. Ha, Şimdi mesela diyelim ki bir kısas meselesinde kısas meselesi efendim konusunda tamamen yetki kısa sahibindir devlet de yani ona yetkili değildir tamamen yetki kısa sahibinin velisidir mesela diyelim ki örneğin efendim babamı vurmuşlar o babamın efendim mesela şeyi, kısas yetkisi benim dedir. ben istersem bunu vurun mesela bu babamın aslında babamı öldürdü onu da öldürür diyebilirim İstersem affederim istersem diyetle bağlar yani devlet efendim bu üç yetkiyi bana vermiştir bu, bunun devleti, bu, bu yetki benim hemde ha, alma hakkı da yok İslam dinine göre yani. İşte, ama, heh, bu, bu ama da devlete... devlete düşüyor. Mesela eğer ki, bak mesela dese ki hani tamam ben bu adamı affediyorum, devlet yok, sen bunu affediyorsun diye, mesela gel ben seni yargılayacağım diyemiyor. Tamam, affettiyse etmiştir Efendim, ben bunun kısasını istiyorum, devlet kısası yapar. Ben bunu işte ne öldürmesini istiyorum, efendim affediyorum ama diyetle diyete karşı affediyorum. Devlet diyetini alır. Böylelikle karışıklıklar önlenmiş olur. Efendim o zaman zaten öyle bir durum olduğu zaman bugün mesela bak düşün, Cumhuriyet tarihinde o kadar öldürülen insanların bir tanesi asılsaydı. Bir tanesi şöyle bir efendim Taksim meydanında asılı kalsaydı günlerce efendim bir, o millet mesela bir tek bak fazla değil yani. Bir tane yani. Bir tane, bu 70-80 sene içerisinde bir kere efendim arada bir televizyona onu verseydiler bir tane insan şimdi şimdiye kadar cesaret edip, bir efendim insanı öldürmezdi, bir askeri öldürmezdi, bir polisi öldürmezdi. Ama maalesef bu olmadığı için, adam şimdi mesela birisi çıkıyor dağın başına, meşruci ettiği kendisini görüyor, öbürü ona silah veriyor, belki onu mesela arkasında konuş, koşuyor, belki el altına yapıyor. Yani bunlar bu olmuş olmadığı için yapılmıştır. Eğer bu olsaydı bunu yaparlar mıydı? İşte onun için kurban olduğum din, Bugün hükümü tamamen yerler altına girmiş. Artık kimse bununla şey yapmadığı için işte bugün bunun sıkıntısını ümmet bundan dolayı çekiyor. Bunca evlatları boşu boşuna adam kalkıyor çocuğunu 20 yaşına kadar yetiştiriyor. Ondan sonra daha az kere gider gitmez efendim kör bir kurşunun hedefi oluyor. Yazık günah değil mi bu millete? Bu evlada yazık günah değil mi? Bu ana ve baba yazık günah değil mi? Ondan sonra efendim kalkıyoruz yok işte efendim yok kahrolsun işte efendim teröre kahrolsun bilmem şu kahrolsun şu neyi kahrediyorsun sen? Benim çocuğum gittikten sonra, benim malım gittikten sonra bir Osmanlı tarihine bir bakın bakın. Osmanlı tarihinin efendim yazdığı sayfalara bir bakın. 10 tane insan asılmış değildir 600 küsür sene içerisinde. O kadar Efendim bir tarih efendim 600 küsur sene içerisinde efendim 10 tane insan e, e, eli kesilmemiştir. 10 tane insan mesela e, zina suçundan şey şey olmamıştır. Niye? Bak bir tane insan e, çünkü can mukaddes mu, değil. Mesela bir insanın dişini siz kırsanız bir insanın dişi 5 devedir. 5 deve. 5 deve bugün 75 milyar para eder. Yani bu 15 milyarda aşağı bir deve yok. Bir dişi ha benim dişimi kırsan İslam dinine göre bana 5 deve ödemen lazım. Tabi canım. Ha, dilerse mesela efendim şey yaparsın. Kısaktan vazgeçersin. O ayrı bir konu. Yani işte onun için ben, e düşün bugün bırak yani insan insan kanın, kanına zerre miktarı kadar mesela değer verilmemiştir. Yani değer İslam'dadır, değer Kur'an'dadır. Evet başka soru sorun var mı canım benim? Başka anlatacak Hocam soğudur çayın aşığı. Hocam, her kişi başa açık, yalın ayak namaz kılabilir mi? Sadece ayakları, çorapları yok, başa açık. Evet. Her kişi, Bu caizdir. Mesela erkek için, efendim, başa açık, efendim, yalın ayak namaz kılması caizdir. Ama mekruh gören, mesela alimler de vardır. Takvaya en, en uygun olanı efendim takeli mesela kılmaktır. Yani e, ayak noktasında bir sıkıntı yok. Ayak sadece kadınlar içindir. Erkeklerin ayakları açık da olsa bir şey olmaz. Hatta bazı ölemeye göre ayak açık da mesela açık ayak çıplak ayakta namaz kılmak sünnettir yani. Evet. Bu noktada bir sıkıntı yok yani. Evet. işte arada... Bu İslam devleti olmadığı sürece Bu işte ceza hatlerinde Uygulanması da olmuyor Ama şimdi mesela Özellikle yüneydoğuda ve doğu illerinde Kan davaları var Aslında bu Belli ki İslam'da yer etmiş bir şey İslam'dan gelen bir şey gibi Gözüküyor ama sonra da çok tarifata Ve sapıldığı uğramış bu İslam devleti olmasa bile insanın işte namusu konusunda veya de başka bir e, e, konuda onun ailesinin böyle bir şey vermesi, hüküm vermesi olur mu yani? Diyelim namusu yüzünden e, işte bu namusunu kirletini öldürmesi veya de bu izinersiştir iki taktıda kendisinin öldürmesi veya da ailesini veya da öldürmesi. Şimdi bu kısas noktası olsun diğer cezalar olsun efendim işte hırsızlık cezası olsun bunu şahıs şahsın o hükmü yerine getirme yetkisi yok kendisinde. Hüküm halifenindir. Yani İslam toplumunun fesada uğradığı bir dönemde maalesef artık kimin eli kimin boğazında, kimin elin kimin ceminde olduğunu kimse de bilmiyor. Maalesef Allah-u Teala bu, bu zamanımıza acısın. Çok zaten o günleri yaşıyoruz. O şeyden ötürü de işte düşünün, mesela bugün az önce buyurdunuz gibi efendim işte insanlar arasında olan kan davaları misali gibi. E bu kan davaları mesela bak halifenin olmadığı bir toplum içinde olduğu için insanları toplu bir cinayete sevk ediyor. Bir adam birini öldürüyor, o gidiyor onu öldürüyor, öbürünü öldürüyor. Yani artık sanki böyle sıra bir senle bir bende gibi oluyor. E, İslam toplumu olsaydı eğer halife mesela İslam idarecisi, İslam'ın başındaki efendim emir olsaydı bu olmayacaktı. E, dolayısıyla olmadığı yerde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem başında bir imamı olup da o bir imama imama biat etmeden ölen cahiliye ölümü ölmüş olur. Maalesef bugün o o imamla yok. İmam kimdir? İmamın sıfatları var. İmamın sıfatları var. İmamın işleri var. İmam kişi o kişidir ki kısasa kısas yapar. Zina yapanı recm eder. Yetimlerin haklarını korur. Efendim askeri tecizatı tecizatlandırır. Böyle bir imam varsa imamdır, yoksa öyle bir imam, imam olamaz. İşte onun için maalesef İslam'ın fesada uğradığı bir dönemin içerisinde bu tür yetkiler şahsa verilmez. Yetki efendim halifenindir, halifede olmadığı yerde Müslümanlar efendim çalışıp çabalayarak efendim başına halifelerini getirmek zorunluluğu var, farzdır dolayısıyla. Sünnette değil. İşte dedik ya. 32 farz dedik, 32 farzlar da şimdi halifenin tayini farz niye farz? Çünkü bir takım farzlar halifenin eliyle yapılıyor. Mesela zina yapan, zap, yapan kişinin edilmesi farzdır, sünnet değildir bak. Dikkat buyurun. Kısasa kısas yapmak farzdır, sünnet değildir. Efendim bir hırsızın cezasına mesela efendim ceza, ce, cezayı uygulamak farzdır, sünnet değildir ama hiç hiçbir tanesi yok. Şimdi sen bunu kim birine söylesen adam ya gerici misin, yobaz mısın, kaçıncı hastalığında yaşıyorsun diye söylerler. İslam toplumun yaşamadığı bir yerde böyle olur. Herkes bir baş çeker. Yani. İşte böyle bir davranış ancak işte günümüzde maalesef şimdi İslam'da gerçeği mesela eee tağut önünde yargılama ve başvurma haramdır. İslami idare olmayan bir idareye başvurmak efendim o idarede medet olmak, beklemek haramdır. Zaruret olmadıkça. E şimdi baktın zalimin zulmüne uğruyorsun. Zulm, zalimin e, efendim zulmünü zul, zalimin eliyle def etme şeyine gidersin. bu da caiz olur. E şimdi bizim de aynen bugün bu durum karşısındayız. Başka çare bir çaremiz yoktur. Başımıza gelen bir şey efendim ancak biz ne yapabiliriz? Bizim elimizde yetki yoktur efendim. E, efendim başın, başta bu işi tayyip mesela yürütecek halife de yoktur. Olmadığı için ne yapar? Bu işe dolayısıyla ister öylesi veya böyle efendim mevcut olan bir e, idare o, o şekil mesela e, o belayı def etmek için ya sabredeceksin ya o idareye gidip şikayet edeceksin. Başka çare yok. Ama dediğim gibi zaruret olmadıkça tağut idaresine de başvurmak haramdır. Evet. Bu konuşulanların hepsi insanların böyle aykırı hareketmesinin hepsi bu kanunların yetersizliğinden zaten memnuniyetsizliğinden kaynaklanan şeyler. Şimdi evet. insan o kanunun Hakkıyla kendi hakkının verilmediğine inanırsa kendi inanmıyor zaten inanmıyor. İnanmadığı için de kendi hakkını kendi aramaya kalkıyor. Mesela ben şahsen bu adaletsiz kanunun vereceği o tazmik hükmü <gülüyor> ben de kabul etmemiş. Kabul etme sorununa kavuşuyoruz da bir bakma yani e, insanlarda hak vermeme gelde değil yani. Şimdi bir işte ce olayına veya de o tarz bir şeyin Nagos'ta alakalı bir olay 5 yıl oyun verirse yani kimse de tutup gözünü yaşa bakmaz kimsenin yani var Bir bulduğu ya da canını alır. Ama işte bu ne kadar işlem olmuyor tabii ki. İnsanın yani insanın sindireceği de pek bir şey olmuyor. Yani... Şimdi... Maalesef Şimdi Günümüzde o kadar çarpık kanunlarla karşı karşıyayız ki Yani düşünün Evinizde hırsız buluyorsunuz, hırsızı öldürdüğünüz takdirde Bu sefer siz suçlu Hadi gel bakalım Veya hırsızı, işte diyelim ki hırsız seni öyle Baktın ki hırsız seni öldürüyor, e sen mücadele eder, ederken hırsızı öldürdün E bu sefer, mesela adam gitti mesela diyelim ki birisinin işte af buyurun namusuna tecavüz etti. Gitti adamı öldürüyor, Adam öldürdü. Bu sefer sen de ölüyorsun. Çünkü öyle bir, yani o hakkı iade edecek bir adalet yok yani. Adam 10 tane adam öldürüyor. Yani görüyorsunuz mesela yaşıyorsunuz, bu işin içindesiniz. 10 tane adam öldürüyor, eli kolu sağlayarak çıkıyor bir 10 tane daha adamla öldürüyor. 10 sene yatıyor, 20 sene yatıyor. Efendim, çıkıp geliyor bir başka bir olay daha işliyor. Adam efendim, yani o kadar olayları işliyor ki, şimdi bu adamda mesela hayat hakkı yokken, adama hayat hakkı veriliyor. Efendim hapishaneye atılıyor, Hala, hapishanede efendim adam gidiyor olay işliyor mesela. Hatta bu işi özellikle hırsızlar bunu yapıyor kışın, kış sezonunda. Adam diyorlarmış ki ya diyor biz, biz diyor, şimdi yazın neyin hari gölgeliklerde şurada burada işte köprülerin altında yatıyoruz ya. Kışı nerede yatacağız? E hapishane en güzel yer. Gidelim hırsızlık yapalım bizi yakalasınlar, hapse atsınlar efendim biz de o gittiğimiz hapiste efendim işte e, en azında bizim nasıl bedava ekmek gelir, bedava su gelir, bedava her yatak bedava efendim otel gibi yani e, şimdi e, sen bunu böyle yaparsan yani bu hırsızlığı da çoğaltıyorsun efendim affedersin ırk düşmanını da çoğaltıyorsun he, adamın malının emniyeti de işte onun için her zaman diyoruz ya bir ülkede güvenin sağlanabilmesi için mal emniyeti, can emniyeti nesil emniyeti din emniyeti olması lazım. Bunların olmadığı yerde efendim kan var, gözyaşı var demektir. E bugün mesela Başbakan canını korumaya mesela mesela canını korumakta korkuyor. Etrafında 20 tane, 30 tane belki bilmiyorum artık kaç tane şey mesela efendim e, güvenlikleri varsa bu kadar güvenlikler arasında mesela Başbakan'ın canı emniyette değil. Cumhurbaşkanının canı emniyette değil. Efendim Genelkurmay Başkanının canı emniyette değil. Efendim, subayın canı emniyette değil, polisin canı emniyette değil, komiserin canı emniyette değil. Yani normal sıradaki bir insanın canı nerede emniyette olur? Niye? Çünkü güven yok, çünkü adaletli bir idare yok, çünkü efendim, insanların haklarını, insanlara teslim edecek bir şey olmadığı için dolayısıyla böyle oluyor. Allah-u Teala bizi acısın. Rabbim inşallah kendi emrettiği şekliyle neyi emrediyorsa bize o emredileni yaptırmayı nasip ve miyeser eylesin inşallah. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأممي وعلى آله وأصحابه أجمعين ربنا اغفر لنا ولي والدينا المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والموت إنك السميع قريب ومجيب الدعوات برحمتك يا رحمة, رحمة رحمين والسلام على المسلمين والحمد لله رب العالمين الفاتحة ما السلامة